Oyun, Jack London, seslendiren İrem Kızılkaya. Çeşitli desenlerde top top halılar açılıp önlerine serilmişti. İplikleri dokuma tezgahına girmeden önce boyaya giren güzelim kök boyası halılarda kalmıştı akılları. Ama istekleriyle cüzdanları arasında uzayıp giden çekişme sonunda ister istemez hepsinden önce dikkatlerini çeken o iki bürüksel alısında karar kılacağı benziyorlardı. Halı bölümünün şefi bizzat yardımcı olarak onlara, daha doğrusu Joe'ya ne kadar önem verdiğini göstermişti. Joe'ya büyük önem verildiği, kendilerini üst kata çıkaran asansör görevlisi delikanlının ağzı bir karış açık, hayran hayran Cooya bakışından da belliydi. Joe ile birlikte sokakta yürürlerken, köşe başlarında toplanan küçük afacanlarla yeni yetmelerin gözlerinde okunan saygıdan da, o sırada halı bölümünün şefi telefona çağrılınca bunu fırsat bilen Genevieve, güzelim halıların çekiciliğini de cüzdanlarının sinir bozucu hafifliğini de bir an için kafasından uzaklaştırıp kendisini halı seçme sorunundan çok daha fazla rahatsız eden ve öncelik taşıyan kaygısını dile getirdi. ''Şu işte ne bulduğunu bir türlü anlayabilmiş değilim Joe.'' dedi. Bunu gerçi yumuşak bir ifadeyle söylemişti. Ama sesinin tonundan aynı konuyu kısa süre önce aralarında tartıştıkları ve bir sonuca varamadıkları anlaşılıyordu. Joe'nun çocuksu yüzü bir an için kararır gibi olduysa da hemen ardından sevgi dolu, sıcacık bir ifadeye büründü. Joe henüz delikanlı sayılacak bir yaştaydı. Genevieve de gencecik bir kız. Bu iki körpecik insan... Hayatlarının baharında kuracakları yuvanın derdine düşerek sokak sokak dolaşıp kiralık ev arıyor, mağaza mağaza dolaşıp keselerine uygun halı beğenmeye çalışıyorlardı. Ne diye üzüyorsun kendini? dedi Joe. Bu sonuncusu olacak işte, bir daha yok. Joe ona gülümseyerek bakıyordu ama Genevieve onun gülümseyen dudaklarında belki delikanlının farkında bile olmadığı bir ifade gördü karşısındakinin hatırı için özveride bulunan birinin dile getiremediği üzüntülü ifade. Dişilerin erkeklerini hiç kimseyle ve hiçbir şeyle paylaşmalarına izin vermeyen o tekelci içgüdüsüyle Genevieve, kendisinin bir türlü akıl erdiremediği ama erkeğini böylesine büyük bir güçle avcı içine alan olgu karşısında ürktü. ''Biliyorsun ya'' diye devam etti Joe. Geçen sefer O'Neal maçından kazandığım parayla Annemin evinin son taksidini ödemiş, borcu temizlemiştim. Ama o geçmişte kaldı. Şimdi Ponda ile yapacağım karşılaşma sonuncu olacak. Ve cebime yüz dolar kalacak. Temiz yüz dolar. Bu yüz doları cebimize attık mı, seninle mis gibi bir yuva kurarız artık. Genevieve parayla kandırılamayacağını belli etmek istercesine yine aynı konuya döndü. Ve ısrarla ama sen bunu, bu oyun dediğin şeyi seviyorsun. Neden? diye sordu. Joe'nun derdini kelimelerle anlatabilme yeteneği çok zayıftı. O işinde elleriyle ve boks ringinde bedeninin kıvraklığıyla kendini ifade etmesini çok iyi biliyordu da, iş boks ringini ne kadar sevdiğini kelimelere dökmeye gelince beceremiyordu. Yine de hayatının en önemli olgusunu, varlığının doruğunu meydana getiren şu oyunu, hiçbir zaman onu çözümlemeye kalkışmadan, oynarken neler hissettiğini, dilinin döndüğü kadar, ve başlangıçta bir parça tekleyerek anlatmaya çalıştı. ''Bak şimdi Genevieve, Durum aynen şöyle. Yani ringe çıktığında diyorum. Bakıyorsun, adam iki elini de kaldırmış ama tam da senin istediğin yerde duruyor. Çakıyorsun yumruğu anında ve çekiliyorsun yumruk almadan. Sonra bir tane daha çakıyorsun. Adam sersemliyor, sana sarılıyor. Bunun üzerine orta hakem gelip ayırıyor.'' Ellerin serbest kalır kalmaz, o daha toparlanamadan bütün gücünle bir girişiyorsun, bitiriyorsun işini. Bütün salon ayakta, ortalık inliyor milletin çığlıklarından. Ben en iyisiyim diyorsun, en iyisi olduğunu biliyorsun. Çünkü tertemiz bir dövüş çıkarıp bileğinin hakkıyla kazanmışsın. Bak şimdi. Kendi cerbezesine kendi de şaşan Joe, Genevieve'in yüzündeki korkuyu görünce kaygılanarak durdu. Konuştuğu sürece onun yüzünü dikkatle incelemekte olan Genevieve'in yüzünde yavaş yavaş beliren korku ifadesi, şimdi belirgin bir derinlik kazanmıştı. Joe, ona yaşamının doruğu olan anı aktarırken, gözlerinin önünde canlanan görüntülere, sendeleyen rakibinin görüntüsüne, ringin üzerinde ve salonda parlayan ışıkların görüntüsüne, çığlıklar ve alkışlarla inleyen salonun görüntüsüne kendini iyice kaptırmış, bu en tatlı anılar seli içinde sürüklenip, Genevieve'den uzaklaşmıştı. Genevieve'i korkutan da işte buydu. Joe'nun aşkını böyle ikinci plana itiveren, aşkının gücünü kolayca yeni veren bu tehditkar, bu karşı konulmaz, bu hiç anlayamadığı olgu. Bu olgu karşısında kendi aşkı hiç kalıyordu. Onun tanıdığı, onun bildiği, onun aşık olduğu Joe gitmişti. Onun o çocuksu yüzü, hayatının baharını yaşayan o körpe delikanlı yüzü, o baldan tatlı güzelim dudakları gitmiş, onun yerine kart bir erkeğin suratı gelmişti. Gergin, katı, çelikten bir suratta şimdi gördüğü. Dudakları bir kapanın kenarları kadar acımasız görünen çelikten bir ağız. İçinde çelik ışıltısını taşıyan, büyümüş göz bebekleriyle sabit bakan çelikten gözler. Kart bir erkeğin yüzüydü bu. Oysa onun tanıdığı Jo'nun yüzü bir oğlanın yüzüydü. Körpe bir delikanlının yüzüydü. Şimdi karşısında duran bu yüzü hiç mi hiç tanımıyordu Genevieve. Bununla birlikte içine korku salan bu yüzün aynı zamanda kendisine tuhaf bir gurur da verdiğini hissediyor gibiydi. Joe'nun dövüşen bir erkek olması sanki onu daha erkeksi ve daha çekici kılıyordu. Her yönüyle tam bir dişi olan Genevieve de bütün dişiler gibi aynı hamurdan yaratılmıştı çünkü. Kalıtımın karşı konulmaz gücünün etkisiyle, Çiftleşmek için kendine en güçlü erkeği seçen kadının hamurundan. Çünkü kadın denen yaratık için kendine en güçlü erkeği seçmek ve sırtını bu güce dayamak kalıtsal bir zorunluluktu. Genevieve ondaki bu benlik gücünü, kendi aşkına bile üstün gelen ve ona üstünlüğünü zorla kabul ettiren bu yabansı kudreti gerçi anlayabilmiş değildi ama içinde yükselen tatlı bir gururun ürpertilerini de tüm benliğinde duymaktaydı. Bu tatlı duygu, onun kulağına, Joe'nun her şeyi demek olan dövüşü, sırf kendi hatırı için ve aşkı uğruna bırakacağını, sırf Genevieve olan aşkı yüzünden teslim olduğunu ve bu son dövüşten sonra bir daha hiç dövüşmeyeceğini fısıldıyordu. Bayan Silverstein, profesyonel bokstan nefret eder, dedi Genevieve. Boks'tan değil mi, cinleri tepesine çıkar. Haksız da değil kadıncağız. Hayatının en önemli yanını, Benliğinin temelini oluşturan, kendisi için bu en gurur verici, en önemli yanını Genevieve'in takdir etmemekte böyle ayak diremesi incitiyordu Joe'yu. Şimdi yine incinmişti. Ama bunu belli etmemek için son derece sevecen bir ifadeyle gülümsedi. Oysa içinden neler geçiyordu? Box'ta kazandığı başarı, onun sırf kendi gücüyle bileğinin hakkı olarak kazandığı başarıydı. Ve kendini tüm varlığıyla Genevieve'in ayakları önüne atarken... Ona gururla sunduğu en değerli şey kendi benliği demek olan bu başarıydı işte. Kendisine Cenevivi kazanmak hakkını sağlayan bu başarısı sırf bu yönüyle bile onun için en değerli şeydi. Ve o bu en değerli şeyini başka hiçbir erkeğin sevdiği kadına veremeyeceği en değerli şeyini yani erkekliğin ödülünü seriyordu Cenevivi'nin ayaklarının dibine. O ise öteden beri olduğu gibi şimdi de bunu anlayamıyordu. Hani neredeyse soracağı geliyordu John'un. Beni senin gözünde değerli kılan eğer bu değilse nedir peki? İşi şakaya vurarak, Bayan Silverstein hayatta hep sopa yediği için gözü korkmuş bir kere. Onun için yılgın kadıncağız, dedi. Hem o bu işlerden ne anlar canım? Box iyidir diyorum ben, üstelik sağlıklıdır da. Sağlıklı sözü aklına bir şey getirdiği için bir an duraladı. Sonra devam etti. Beni görmüyor musun? Böyle formda kalabilmek için ister istemez tertemiz bir yaşam sürüyorum. Bayan Silverstein'den bile daha temiz yaşıyorum. Ondan da, onun kocasından da, aklına gelebilecek herhangi başka birinden de temiz. Hep yıkanırım, ovunurum, idmanlarımı aksatmam. Erken yatıp erken kalkarım. Sağlıklı yemekler yerim. Sarhoş olmam. Sarhoş olmak ne kelime. Ağzıma içki bile koymam. Sigara içmem. Sağlığa zararlı her şeyden kaçınırım. Yemin ederim... Senden bile temiz yaşıyorum ben Ceneviv. Kızın yüzündeki dehşet ifadesini görünce aceleyle ekledi. Vallahi doğru söylüyorum. Yani sabundan sudan söz etmiyorum. Ama şuna bir baksana. Parmakları saygılı bir biçimde ama sıkıca kavradı kızın kolunu. Bak seninki yumuşacık işte. Senin her yanın böyle pamuk gibi. Oysa bir de bana bak. Bak şurasını elle de gör. Kızın elini tutup onun parmak uçlarını ön koluyla pazusu arasına koyduktan sonra kolunu bükerek pazusunu şişirdi. Canı acıyan kız yüzünü buruşturdu. ''Nasıl? Gördün mü? Taş gibi.'' diye devam etti Joe. ''Temizim'' derken bunu anlatmaya çalışıyordum. ''Temizlik diye buna denir. Kanının her zerresi, kaslarının her zerresi temiz olacak. Ta kemiğe kadar, iliğine kadar temiz olacak. Suyla sabunla yalnızca derini temizlersin o kadar. Ama yetmez.'' Temizlik içeriye işlemeli, bedeninin ta içine, iç organlarına kadar. Sabah kalkıp işe giderken kanımın, etimin her zerresiyle ben temizim diye bağırdığını hissederim. Yani ben diyorum ki… Kendi gevezeliğine kendi de şaşırarak sustu. Alışılmadık bir şeydi bu kadar uzun konuşması. O güne kadar heyecanının böylesine çenesine vurduğu hiç olmamıştı. Olmamıştı çünkü daha önce onu bu kadar heyecanlandıran bir şeyle karşılaşmamıştı. Onu şimdi böylesine heyecanlandıran şey oyunun sorgulanıyor oluşuydu. Oyunun gerçekliğiydi, oyunun değeriydi. Dünyanın en önemli şeyi olan oyunun kendisiydi sorgulanmakta olan. Oysa oyundan daha büyük bir şey yoktu. Daha doğrusu şimdiye kadar yoktu. O akşam üzeri kendisi rastlantı eseri oradan geçmese, rastlantı eseri kremalı soda çekmese canı, rastlantı eseri o şekerci dükkanı yolu üstünde bulunmasa, o şekerci dükkanı, rastlantı eseri Silverstein'lerin dükkanı olmasa, Genevieve, rastlantı eseri bu dükkanın tezgahtarı olmasa ve, ve Genevieve, ansızın hayatına girmese, yalnız girmekle de kalmayıp, gittikçe büyüyen önemiyle, en sonunda başka hiçbir şeye yer bırakmayacak biçimde tüm yüreğini doldurmasa, oyun, yine hayatının en önemli gerçeği olarak kalırdı. Şimdi belli belirsiz de olsa, bir erkeğin mesleğiyle sevdiği kadın arasında kalıp nasıl bocalayabileceğini yavaş yavaş anlıyordu Joe. Kadının erkeğini sahiplenme hırsıyla erkeğin mesleği arasındaki bir savaşımdı bu. Ama Joe belli belirsiz fark edebildiği bu savaşım üzerine genelleme yapabilecek yetenekten yoksundu. O sadece etten kemikten yaratılmış somut ceneviyle, yaşamının en büyük, en canlı gerçeği olan oyun arasında sürüp giden düşmanlığı görebiliyordu. Rakiplerin ikisi de birbirini çekemiyor, ikisi de Joe'yu ötekiyle paylaşmaya yanaşmıyordu. İki arada bir derede kalan Joe da bunların çarpışmalarının yarattığı akıntıya kapılmış, sürüklenip gidiyordu. Joe'nun konuşmasını dinlerken Genevieve dikkatle onun yüzünü incelemiş, onun o duru gözlerini, pürüzsüz cildini, yumuşacık yanaklarını ne kadar sevdiğini bir kez daha fark etmişti. Tezeni dile getirirken ona neyin bu gücü verdiğini de iyice anlamış, ve ona bu gücü veren şeyden nefret etmişti. Joy'u onunla paylaşan, Joy'un bir bölümünü elinden alan, Joy'u ondan uzaklaştıran oyuna karşı bütün benliği isyan halindeydi. Tanımlayamadığı bu düşmana karşı içinde uyanan isyan içgüdüseldi. Yakından tanımadığı bu rakibin Joy'u kendisinden uzaklaştırabilme gücünü nereden bulduğuna akıl sır erdiremiyordu. Joy'u ayartan rakip eğer bir kadın olsa, bir başka kız olsa her şey kolaylıkla anlaşılır hale gelecek, sorun kalmayacaktı. Oysa şimdi hakkında hiçbir şey bilmediği soyut bir rakibe karşı karanlıkta el yordamıyla savaşım verirken kendini çaresiz hissediyordu. Joe'nun dediklerinde bir haklılık payı bulunduğu gerçeği ise oyun denilen bu rakibi daha da korkulur bir rakip yapıyordu. Birdenbire bu rakip karşısında çok aciz kaldığını fark etti. Büyük bir üzüntü kapladı yüreğini ve kendini acıdı. Joe'yu bir bütün olarak istiyordu o. Bir dişi olarak daha azıyla yetinemezdi. Oysa kollarının arasında sımsıkı bir bütün olarak tutmak istediği Joe ne yapıp ediyor, bir yanıyla onun kollarının arasından sıyrılıp kaçıyor, bir türlü ele avuca sığmıyordu. Gözlerinde yaşlar birikti, dudakları titremeye başladı ve sonra ne olduysa bu sayede oldu. O gözyaşları, o dudak titremesi bir anda yenilgiyi zafere çevirdi. Zayıflığın kudreti Oyunun gücünü alt ediverdi. Birdenbire ne olduğunu, niye olduğunu anlamayıp şaşkına dönen delikanlı, yüreği titreyerek yapma Ceneviv, ne olursun yapma, diye yalvardı. Kızın böyle birdenbire ağlamaklı hale gelişini, neye yoracağını bilemese de, erkek kafasıyla buna hiçbir anlam veremese de, Ceneviv'in gözlerinde gördüğü o yaşlar, başka her şeyi bir anda unutturmaya yetmişti. Ceneviv, yaşlı gözleriyle bakarak gülümsedi. Böylece onu bağışladığını göstermiş oluyordu. Joe gerçi hangi kabahatinden ötürü suçlandığını da, hangi kabahatinin bağışlandığını da anlamış değildi. Ama olsun. Genevieve onu bağışlamış, ona gülümsemişti ya, yeterdi. Çocukcağızın mutluluktan ayakları yerden kesilecekti neredeyse. İçinden gelen, karşı koyamadığı bir gücün etkisiyle, eli kızın eline doğru uzandıysa da, başkaları görür diye korkan kız irkilerek çekti elini elini çekmişti çekmesine ama gözlerinin içi şimdi daha da görkemli bir ışıkla tutuşarak gülüyordu. Bak, Bay Classon geliyor." dedi ve demesiyle de kadınlardan başka hiçbir yaratığın sahip olmadığı o inanılmaz değişim gücüyle bir anda değişiverdi ve yanlarına gelen adamı kupkuru gözlerle karşıladı. "Bu adamda bir gitti gelmez oldu demişsindir içinden değil miço?" dedi halı bölümünün şefi Çenesinin ucuna kadar inen favorileri, pembe beyaz cildi, kalıbı kıyafetiyle çok ciddi bir adam gibi görünüyorsa da, mini mini gözlerinde ışıldayan şakacı ifade, bu görünüşün aldatıcı olduğunu belli ediyordu. Durun bakalım, hmm, evet, şu kök boyalı halıları konuşuyorduk, diye acele acele devam etti. Şu güzel, küçük desenli olanında kalmıştı aklınız değil mi? Evet, evet, ben halden anlarım. Elime haftada 14 dolar ancak geçiyordu ev geçindirmeye başladığımda. İnsan elindekini avcundakini yuvacığını harcar. Ama yuvaya harcanan para boşa harcanmamıştır. Ne harcansa değer. Öyle değil mi? Bilirim, bilirim. Şimdi bu beğendiğiniz halının fiyatı biraz daha yüksek. Ama metrekaresinde topu topu 7 cent fark ediyor. Hem siz de bilirsiniz ya bir söz vardır. Pahalı alırsın vardır hikmeti. Ucuza alırsın vardır illeti. Baksana ne diyeceğim Joe. Derken yüreğinden taşan insanseverlik duygusuyla titriyordu sesi. Ayrıca önemli bir sır verir gibi de alçaltmıştı sesini. Ama bunu sırf senin hatırın için yapıyorum ha. Başkasına kesinlikle yapmam. 5 centlik bir indirim yapacağım sana. Yalnız senden bir ricam var. Derken bu seferde çok ciddi bir ifade vardı ses tonunda. Kaça aldığını Sakın ha kimseye söylemek yok. Joe ile Genevieve aralarında konuşup kararlarını bildirince bölüm şefi kesilmesi, dikilmesi, overlo yapılmış olarak eve döşenmesi de fiyata dahildir tabii diye açıkladı. Evet, kendi evci kavuşuyoruz demek öyle mi? Ee, kanatlarımızı çırpıp yuvadan ne zaman uçuyoruz bakalım? Yarın. O kadar yakın mı? Aman ne güzel, aman ne güzel. Adam... Önce meleklerle konuşur gibi gözlerini tavana çevirdi. Sonra da babacan bir tavırla iki genci süzdü. Adamın sorularına Joe ağırbaşlı erkeklere yaraşır bir ciddiyetle cevap vermiş, Genevieve de cici kızlara yaraşır biçimde hafifçe kızarmıştı. İkisinin de bu tür konuşmaları yakışıksız bulduğu belliydi. Bunun birkaç nedeni vardı. Birincisi bu konunun her ikisi içinde hem çok mahrem hem de kutsal olmasıydı. İkincisi de bu tür konuları konuşmaktan kaçınmayı orta sınıf insanların iffet taslama sevdası diye küçümserken, işçi sınıfından çoğu insan gibi bu iki genç insanın da bu tür konuları konuşmamayı hem alçak gönüllülük hem de edep gereği sayıyor olmasıydı. Bay classın gülücükler saçarak iyiliksever babacan adam pozları içinde onları asansöre kadar geçirirken, bütün tezgahtarlar başlarını çevirmiş asansöre doğru uzaklaşan Joe'nun ardından, Hayran hayran bakıyorlardı. Asansörü beklerken Bay Klassen, bu akşam için ne diyorsun bakalım Joe? diye sordu merakla. Nasıl hissediyorsun kendini? İşini bitirebilecek misin onun? Tabii diye cevap verdi Joe. Hiç kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Öyle mi diyorsun? Çok iyi, çok iyi. Yani ben bir parça... Anlarsın ya. Kendi kendime diyordum ki ne bileyim işte. İnsan evlilik harifesinde biraz şey olur da senin de biraz elin ayağın gevşemiştir ne de olsa. Değil mi ama? İnsanın sinirleri laçka olur tabii. Evlilik bu. Ben de bilirim. Kolay değil. Ama sen kendini iyi hissediyorsan o başka. O zaman diyeceğim yok. Senden iyi bilecek değilim ya. Değil mi ama? Eee hadi bakalım. Şansın açık olsun evlat. Kazanacağından eminim. Hiç kuşkum yok bundan. Hiç kuşkum yok. Kazanacaksın. Tabii, tabii. Büyük bir nezaketle asansörün kapısını Genevieve açarken güle güle Bayan Pritchard dedi. Sık sık bekleriz sizi. Bizleri bahtiyar edersiniz. Emin olun. Çok seviniriz. Asansörle inerlerken Genevieve sitemli bir ses tonuyla herkes seni Joe diye çağırıyor dedi. Niye Bay Fleming demiyorlar? Görgü kuralları Bay Fleming demelerini gerektirir. Ne var ki gözlerini dalgın dalgın asansör görevlisi delikanlıya dikmiş olan Joe... Onu duymamıştı bile. Küskün bir ifade vardı yüzünde. Genevieve yumuşacık bir ses tonuyla sordu bu kez. ''Neyin var Joe?'' Bu ses tonuyla her zaman Joe'nun yüreğinin yağını erittiğini çok iyi bilirdi kız. Ha yok bir şey.'' dedi Joe. Düşünüyordum öyle. İsterdim ki...'' ''Ne isterdin?'' ''Ne isterdin Joe?'' Kızın sesi Joe'nun başını döndürecek kadar tatlıydı. Hele bir de Joe onun bakışını görse... O gözlerin nasıl sevgiyle baktığını görse, ne var ki gözleri hep aynı yere takılı kalan Joe görememişti bu bakışları. Neden sonra Joe ani bir kararla gözlerini kaldırıp Genevieve'in gözlerinin içine baktı. Bir kerecik olsun benim maçımı seyretmeni isterdim. Kız tiksintiyle yüzünü buruşturunca Joe'ya bir mahzunluk çöktü. Onun yüzündeki mahzunluğu fark eden Genevieve, rakibinin Joe'yu çekip uzaklaştırmakta olduğunu anlamıştı. Genevieve sesine en katı erkeklerin bile başını döndürüp onları kadının kolları arasına atan ayartıcı duygusallığı vermeye çalışarak ''Ben de isterdim, ben de'' dedi aceleyle. ''Sahiden ister miydin?'' Joe yine gözlerini kaldırmış, onun gözlerinin içine bakıyordu. Genevieve onun şaka yapmadığını anlamıştı besbelli. Joe onun sevgisinin büyüklüğünü sınar gibi bakıyordu. ''Gelirsen'' ''Hayatımın en gururlu anını yaşatırsın bana.'' dedi genç adam. Bunu büyük bir içtenlikle söylemişti. İster aşkını bir rakibe kaptırma korkusu deyin, ister anlayış bekleyen erkeğin bu vazgeçilmez ihtiyacına cevap verme isteği deyin, ister aklın gereğini yerine getirip oyun denen rakiple yüz yüze gelme arzusuyla açıklayın, isterseniz daptaracık mekanların içinde geçen ve kendisine hiçbir heyecan sunmayan tek düze yaşantısından bıkmış bir genç kızın, bir kerecik olsun bir serüven yaşamak için duyduğu ani ve bastırılmaz istek deyin. Ne derseniz deyin. Ama şu bir gerçek ki Genevieve de en az onun kadar içtenlikle cevap verdi Joe'ya. Gelirim. Sokağa çıktıklarında kaldırımda yan yana yürürlerken razı olacağın hiç aklıma gelmezdi diye itirafta bulundu Joe. Bilseydim İstemezdim zaten. Genevieve içinde birdenbire uyanan isteğin yine birdenbire soğumasından korkar gibi, heyecanla, yani kadınlar içeri alınmıyor mu? Beni içeri sokamaz mısın? diye sordu. Yok canım, bunu ayarlayabilirim. Senin razı olacağını hiç tahmin etmiyordum da. Sevgilisinin kolundan tutarak tramvaya binmesine yardım ettikten sonra, para çıkarmak için elini cebine atarken, hiç tahmin etmezdim doğrusu diye tekrarladı Joe. Şaşkınlığını hala üstünden atamadığı anlaşılıyordu. Genevieve ile Joe işçi sınıfının aristokratlarındandı. Büyük bölümüyle kötülük ve pislikten oluşmuş bir çevrede o pisliklere hiç bulaşmadan tertemiz kalabilmişlerdi. Bu dünyada temiz bir yaşam sürmenin de mümkün olabileceğini kavrayan kendileri de böyle yaşamak isteyen özsaygı sahibi insanlardı. Kendi sınıflarından insanlara sokulmadan, onların pisliklerine bulaşmadan kalabilmelerini bu öz saygıya borçluydular. Kendi sınıflarından insanlar da onlara kolay kolay sokulmazdı. İkisinin de bu tür insanlardan ne can ciğer oldukları bir arkadaşları vardı, ne dertleşebildikleri bir dostları, ne de o insanlarla konuşabilecekleri ortak bir konuları. İnsan içine karışmaktan, insanlarla ilişki kurmaktan hoşlanmayan yaratılışta değillerdi. Tam tersine, İnsanlarla ilişki kurmaya can atardı her ikisi de. Ne var ki içinde bulundukları çevrede hem insanlarla ilişki kurup hem de temiz kalabilmek mümkün olmadığından insancıl ilişkiler kurma hevesleri hep içlerinde kalmıştı. İşçi sınıfından olup da ömrü boyunca çevrenin kötü etkilerinden korunabilmiş bir tek genç kız varsa eğer bu Cenevv'di. Görgüsüzlük, kabalık ve gaddarlıkla yoğrulmuş bir ortamın ta göbeğinde yaşadığı halde Bunların hiçbirinin ona zararı dokunamamıştı. O adeta içgüdüsüyle yalnız kendi görmek istediği şeyleri görmüş. Görmek istediği şeyler ise hep iyi, güzel ve temiz şeyler ola gelmiş. Bu sayede de kötülükten, pislikten uzak durabilmekte hiçbir güçlükle karşılaşmamıştı. Her şeyden önce Geneviève hemen hemen hiç sokağa çıkmayan bir kızdı. Yatalak bir ananın tek çocuğu olduğu için küçüklüğünden beri ne sokak oyunlarına katılabilmiş ne de mahallesinin erken çiçek açmış kızlarından flört deneyimlerini öğrenebilmişti. Kansız cansız, göğsü içeri çökmüş, yumuşak kuyulu bir adam olan babası tezgahtarlık yapardı. Yaradılışı itibarıyla erkek meclislerine sokulamadığı için evinden başka bir yer bilmeyen adamcağız evine sıcak bir aile yuvası havası verebilmek için ömür boyu çırpınıp durmuştu. 12'sinde yetim kalan Janevieve, mahalledeki şekerci dükkanının sahibi olan Silverstein'ler, babasının cenazesinden alıp dost doğru kendi evlerine götürmüştü. O günden beri de Janevieve, o dükkanın üstündeki evlerinde Silverstein'lerle oturmaktaydı. Alman Yahudisi olan bu sevecen ve iyi yürekli insanların koruyucu kanatları altında yaşayan Janevieve, dükkanda tezgahtarlık yaparak ekmeğini kazanmaktan başka, üst baş için gerekli parayı bile çıkarıyordu. Ceneviv'in Yahudi dininden olmaması Silverstein'lerin çok işine yarıyordu. Sept günü Yahudiler çalışmadıklarından o gün dükkanı kapatmak zorunda kalacakları yerde Ceneviv sayesinde dükkanları Yahudi tatilinde bile iş yapabiliyordu. Altı yılı bu ufacık dükkanda geçmiş gelinlik çağında bir genç kız olmuştu Geneviv. Olaysız tek düze bir hayat sürüyordu. Bir iki kişi dışında kimseyle de ahbaplık etmezdi. O çevredeki kızların huyunu suyunu beğenmediği için kız arkadaşta edinmemişti. Kendi sınıfından kızlar 15'ine gelir gelmez hemen erkeklerle gezip tozmaya başlardı. Oysa Cenevi'nin o tarafta da bezi yoktu. Mahallenin kızları aman bırak şu taş bebek suratlıyı diye konuşurlardı arkasından. Gerçi güzelliğini kıskandıkları Cenevi ve kibrinden ötürü düşmanlık beslerlerdi. Ama yine de ona saygıda kusur etmezlerdi. Delikanlılarsa Cenevi ve Kremalı Şeftali adını takmıştı. Ama diğer kızları kendilerine düşman etmemek için bu takma adı yalnız kendi aralarında alçak sesle konuşurken ağızlarını alırlardı. Delikanlılar Cenevi ve adeta dinsel bir saygıyla bakar. Gizemli bir güzelliğe sahip bu kız, ulaşılmaz bir kutsal varlıkmış gibi ondan çekinir, sokulmaya korkarlardı. Gerçekten de çok güzeldi Cenevi. Köklü bir soydan geliyordu. Soyunun tüm bireyleri Amerika'da doğup Amerika'da büyümüş insanlardı. İşçi sınıfının kuşaklar boyu yaşadığı kötü ve sağlıksız ortam içinde ve atalarının kötü niteliklerinden hiçbirini kalıtı almamak gibi bir mucizeyi her nasılsa başararak nadiren de olsa açabilen çiçeklerden biriydi o. beyaz cildini sulayan kanı, bu cilde o kadar tatlı bir pembelik katıyordu ki ona kremalı şeftali adını takan delikanlılara hak vermemek elde değildi. Biçimli kulakları, Biçimli burnu, biçimli ağzıyla nefis bir yüze sahip olan Ceneviv, bu güzel yüzü olmasa da sırf o biçimli vücudunun son derece zarif çizgilerinden ötürü bile güzel sıfatını hak ederdi. Konuşurken hiçbir zaman sesini yükseltmeyen, ağırbaşlılığını hiçbir zaman bırakmayan bu sessiz, bu sakin, bu güzeller güzeli kızın elinden biçki dikiş de gelir, üstüne ne giyse kendine yakıştırmasını bilirdi. Bütün bunlar ve bütün o körpeliği, bütün o yumuşaklığı bir yana, ana olmaya, erkeğine eş olmaya hazır bu kızın benliğinde, tutku ve dişilik, için için kaynayan bir volkanda adeta. Ne var ki, o bu yönünü hiçbir zaman belli etmemiş, bir gün eşi olacak erkeğe saklamıştı hep. Derken, bir cumartesi günü öğleden sonra, sıcaktan bunalan Joe, bir bardak sodalı dondurmayla içini serinletmek amacıyla şekerci dükkanına girdi. Başka bir müşterisiyle ilgilenmekte olan Geneviv, onun girişini fark etmemişti. 6-7 yaşlarında bir afacan olan öbür müşterisi, 5'i 5 beş sente ibaresi yazılı bir kartonun altındaki vitrini dolduran, hepsi de birbirinden çekici, birbirinden güzel şekerlemeler arasında tercih yapmakta zorluk çekiyordu. Genevieve, gerçi yeni gelen müşterinin bir bardak sodalı dondurma lütfen dediğini duymuş, kendisi de Neli olsun diye sormuştu ama sesin sahibinin yüzüne bakmamıştı bile. Zaten genç erkeklerin yüzüne bakmak gibi bir adeti yoktu. Genç erkekler nedense bir tuhaftı. Ceneviv'in yüzüne baktıkları zaman bu bakışlarda her nedense içine huzursuzluk veren bir ifade görürdü Ceneviv. Ayrıca onların kaba saba hareketlerinden, görgüsüz tavırlarından da hiç hoşlanmazdı. O güne dek bir kez bile erkek düşüncesi kafasına takılmış değildi. O güne dek kendisi için en ufak bir çekicilik... Hatta anlam ifade edebilecek bir tek delikanlı çıkmamıştı karşısına. Kısacası, eğer birisi kalkıp da ona bu dünyada erkeklerin ne işi var diye soracak olsa, Genevieve verecek cevap bulamazdı. Dondurmayı ölçekli kaptan bardağa aktarırken, olağan bir davranışla başını kaldırınca, John'un yüzünü karşısında gördü. Görmesiyle de, içinin bir hoş olduğunu, Yüreğini tatlı bir duygunun kapladığını hissetti. Bir an sonra, Coda da gözlerini kaldırıp ona bakınca Genevieve gözlerini indirdi ve dönüp soda musluğuna doğru uzaklaştı. Bardağa musluktan soda çekerken delikanlıya bir daha bakmaktan kendini alamadı ama sadece bir an bakabildi. Zira bu sefer baktığında delikanlıyla göz göze gelmişti. Bir süredir kendisine bakmakta olduğu anlaşılan delikanlının gözlerinde okunan içtenlikli ilgi karşısında elinde olmaksızın gözlerini kaçırmıştı. Bir erkeğin kendisi üzerinde böyle hoş ve daha da önemlisi kalıcı bir etki bırakabilmiş olması şaşırtmıştı Cenevvi. Bir yandan Doğan'ın emriyle içinden ne kadar şirin çocuk diye geçirirken bir yandan da kendisini o delikanlıya doğru çeken gücün şirinlikten başka bir şey olabileceği düşüncesini kafasından uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bardağı delikanlının önüne koyduktan sonra sodalı dondurmanın bedeli olan gümüş onluğu alırken üçüncü kez onun gözlerinin içine baktı. Ve üstelik Şirin'de değil diye geçirdiği içinden. Gerçi Ceneviv'in sözcük dağarcığı sınırlıydı ve sözcüklerin kavramına göre ayrı ayrı değerleri bulunduğundan haberi yoktu. Ama buna rağmen çocuksu çizgileri olan o yüzün taşıdığı güçlü erkek ifadesi Şirin sözcüğüne uygun düşmediğini ona anlatmaya yetmişti. Bunun üzerine hemen öyleyse yakışıklı olmalı diye akıl yürüttü. Ve bu arada gözlerini bir kez daha Joe'nun bakışları karşısında indirdi. Ne var ki yakışıklı sıfatını da pek doyurucu bulmamıştı. Öyle ya güzel görünüşlü bütün erkeklere yakışıklı derlerdi. Her ne halse. Gerçek olan şuydu ki bu delikanlıya bakınca içi bir hoş oluyor dönüp dönüp bakmak tekrar tekrar bakmak arzusunu bastıramıyordu. Joe'ya gelince tezgahın arkasında duran şu kız gibisini ömründe görmemişti. Tabiat felsefesine aklı Genevieve'inkinden bir parça daha fazla eren oya bu dünyada kadınların işi ne diye soracak olsalar cevabını şıp diye verirdi gerçi. Ama kendisinin kadınlarla hiç ilişkisi olmamıştı. Nasıl o güne kadar Genevieve'in aklına bir kez bile erkek düşüncesi takılmamışsa John'un aklına da o güne kadar hiç kadın düşüncesi takılmamıştı. Ama işte şimdi aklına kadın düşmüştü ve bu Genevieve'di. Bir kızın bu kadar güzel olabileceğini o güne dek hayal bile edemezken şimdi gözlerini bu kızdan alamıyordu. O güzel yüze bakmaya doyamıyor ama gözleri karşılaşır karşılaşmaz da müthiş utanıyordu. Öyle utanıyordu ki kız hemen gözlerini indirmese Joe kafasını öteye çevirmek zorunda kalabilirdi. Nitekim biraz sonra kız gözlerini kaldırıp da bakışlarını uzun süre onun yüzünde tutunca bu sefer gözlerini indiren Joe oldu. Ayrıca yüzü de kıpkırmızı olmuştu Jo'nun. Kız onun kadar utanmamış, utandığı kadarını da hiç belli etmemişti. Genevieve her ne kadar yüreğinin o güne dek hiç böyle çarpmadığının farkındaysa da bu yürek çarpıntısı asla dış görüntüsüne yansımıyor, sükunetini bozmuyordu. Joe ise tam tersine perişandı. Eli ayağı birbirine dolanıyordu garibin ama bu perişanlığı içinde mutluydu Jo. Zıraplı bir haz, çileli bir mutluluktu bu. İkisi de bilmiyordu aşkın ne olduğunu. Bildikleri tek şey, birbirlerine bakmak için karşı konulmaz bir istek duyuyor oluşlarıydı. İkisi de uyarılmış, ikisi de heyecanlanmıştı. Ve karşı konulmaz bir gücün birleştirici etkisiyle birbirlerine doğru çekilmekteydiler. Utançtan kıpkırmızı kesilen Joe, ne yapacağını bilemediğinden kaşığıyla oynayıp duruyor, öte yandan bu kadar utanmasına rağmen sodasını bir an önce içip bitireceğine oyalanıyordu. Bu arada... Kız o acık sesiyle Joe'nun bakışları karşısında gözlerini indirişiyle büyülü ağını habire örüyordu delikanlının çevresinde. Ne var ki bir bardak sodalı dondurmayla akşama kadar oyalanamazdı Joe. Bir bardak daha ısmarlamaya da utanıyordu. Dolayısıyla Joe kızı dükkanda hipnotize edilmiş gibi bırakıp kendisi de uyur gezer gibi yürüyerek çıktı gitti. Akşama kadar dalgın dalgın ortalıkta dolaşan Genevieve'in kafasına aşık olduğu gerçeği en sonunda dank etti. Joe'nun kafasına henüz bir şeyin dank ettiği yoktu. O sadece kızı bir daha görmek, güzel yüzüne bir daha bakmak isteğiyle yanıp tutuştuğunun farkındaydı o kadar. Düşünceleri buradan öteye geçemiyordu. Zaten buna düşünce de denemezdi. Daha çok dile getirmekte aciz kaldığı, adı konmamış gizli bir arzu denebilirdi. Bu arzunun kışkırtıcı etkisinden kendini bir türlü kurtaramıyordu Joe. Hissettiği bu arzu her geçen gün bir parça daha güçleniyor. Şekerci dükkanındaki o kızın hiç gözlerinin önünden gitmeyen hayali Joe'yu müthiş huzursuz ediyordu. Joe kafasını çalıştırıp bu arzuyu yenmenin bir çaresini arıyordu. Müthiş utandığı için o şekerci dükkanına bir daha adım atmaya korkuyordu. Korktuğunu itiraf edemediği için de karı kız peşinde koşacak erkeklerden değilim ben diyerek kendini abutuyordu. Bunu kendine bir kez değil, iki kez değil belki yüz kez tekrarladığı halde yararı olmadı. En sonunda, hafta ortası, bir akşamüstü iş dönüşünde dükkana girdi. Girerken çok olağan bir şey yapıyormuş gibi doğal görünmeye çalıştıysa da beceremedi. Kendini ne kadar kastığı halinden, tavrından açıkça anlaşılıyordu. Geçen seferkinden de çok utanıyor, geçen seferkinden de beter acemilik çekiyordu şimdi. Cenevif ise, Müthiş yürek çarpıntısına rağmen dıştan hiçbir şey belli etmiyor hatta daha sakin görünüyordu. Doğru dürüst konuşmasını bile beceremeyecek kadar perişan olan Joe kekeleyerek siparişini verdi. Acelesi varmış gibi kaygıyla duvar saatine bir göz attı. Sodalı dondurmasını inanılmaz bir hızla gövdeye indirip çıkıp gitti. Sinirinden neredeyse ağlayacaktı Cenevif. Sen haftanın yarısını dört gözle bekleyerek geçir, Sonra da bekleyişinin ödülü bu olsun. Bir de ona aşık olduğunu düşünüyordun. Sen daha düşüne dur. İyi çocuk, hoş çocuk. Anladık da böyle çarçabuk kaçıp beni küçük düşürmesinin de hiç anlamı yoktu ama. Joe gerçekten de kaçarcasına çıkıp gitmişti dükkandan. Ama daha köşeye varmadan o kızı tekrar görmek, tekrar onun yanında olmak arzusu depreşi vermişti. Kızın yüzünü seyretmekten başka bir isteği yoktu. Sevdalandığının farkında bile değildi. Sevda dediğin zaten nedir ki? Delikanlılarla genç kızlar birlikte yürüyüşe çıkar. Bunun adına da sevda derler. Kendisi ise işte tam o kertede içindeki arzunun dayanılmayacak kadar şiddetlendiğini ve kendisinin de aslında aynı şeyi yapmak istediğini fark etti. Evet, o da bu kızla tıpkı başkalarının yaptığı gibi yan yana yürümek istiyordu. O zaman ona istediği kadar bakabilir, onu doya doya seyredebilirdi. Hafta sonu yaklaşırken Joe da genç kızlarla genç oğlanların birlikte dolaşmalarının sebebi demek buymuş diye aklından geçiriyordu. Bu konuda yarım yamalak bir fikir sahibi olan Joe, böyle birlikte dolaşmaların evlilik yolunda atılan ilk adımlar olduğunu sanır, o gözle bakardı. Oysa şimdi bu olgunun daha derin bir hikmet içerdiğini anlıyor, aynı şeyi kendisi de yapmak istiyordu. Böylece akıl yürüterek kendisinin de sevdalandığı sonucuna vardı. İkisi aynı noktada buluştuklarına göre artık bunun ancak bir sonucu olabilirdi ve o sonuç gerçekleşti. Genevieve karar verebilmek için 9 gün konuyu kafasında tatlı tatlı evirip çevirdikten sonra Joe ilk kez onunla sokağa çıktı. Her ikisi de ağzı var dili yok türünden oldukları için flört dönemi epeyce uzun sürdü. Joe meramını konuşmaktan çok davranışlarıyla anlatmayı eğlerken kız da meramını ağır ağırbaşlılığıyla, ve gözlerinde tutuşan aşk ateşiyle anlatıyordu bilmeden. Yoksa aşkının kitap gibi gözlerinden okunabildiğini bilse, iffetine düşkün her bakire gibi o da ne yapar eder, gözlerindeki aşk ateşini göstermemeyi becerirdi. Sevgilim ya da canım gibi sözcüklerin ağız alınmasını, neredeyse terbiyesizliğe varan bir laubalelik saydıkları için, bu sözcükleri kolay kolay benimseyemediler. Böylelikle o sözcükleri çok sık kullanarak, müptezelleştiren pek çok sevdalı çiftle aynı hataya düşmekten kaçınmış oldular. Uzunca bir süre sadece akşamları yan yana yürümekle ya da parkta yan yana oturmakla yetindiler. Bir banka oturur, birbirlerinin gözünün içine bakar dururlardı. Akşam karanlığında birbirlerinin gözünü iyice görememeleri dolayısıyla utanıp sıkılma dertleri de ortadan kalktığı için bir saat tek kelime etmeden bakıştıkları olurdu. Cenevi ve gösterdiği incelik ve kibarlıkla, John'un bir ortaçağ şövalyesinden aşağı kalır yanı yoktu. Yaya kaldırımında yan yana yürürlerken, Genevieve'i hep iç yanda tutmaya özen gösterirdi. Hanımlarla yürünürken, görgü kurallarına göre böyle yapılması gerektiği bir yerden aklında kalmıştı. Sokakta karşıya geçtiklerinde, tesadüfen kendisi içeride kalacak olursa, boks maçında ayak oyunu yapar gibi, iki çevik adım atıp, kızın arkasından dolanarak yine hemen dış yanda yerini alıverirdi. Cenevi ve elinde paketle falan gördü mü, hemen koşar kızın paketlerini taşırdı. Hatta bir seferinde yağmur atıştırmaya başladığında Cenevi'nin şemsiyesini bile o tutmuştu. Erkeklerin sevdikleri kadına çiçek yollamalarının adetten olduğunu hiç duymadığı için Cenevi ve meyve yollardı Jo. Meyve hem sağlığa yararlı bir besindi hem de yemesi hoştu. Çiçek yollamak aklının köşesinden bile geçmezken Günün birinde Genevieve'in saçlarına iliştirilmiş pembe bir gül gördü. Gözü ikide bir bu güle takılıyordu. Saçlar Genevieve'in saçları olduğu için dikkatini çekmişti gül. Başkasında görse farkında bile olmazdı. Ayrıca o gülü oraya Genevieve taktığına göre demek ki kendisine yakıştırıyordu. Dolayısıyla bu da dikkatini çeken bir başka husus olarak ortaya çıkıyordu. İşte bu nedenlerden ötürü Joe... Genevieve'in saçındaki gülü bambaşka bir gözle incelemeye başladı. O gülün, o saçlara ayrı bir güzellik, adeta büyüleyici bir güzellik kazandırdığının bilincine vardı. Ve bunun etkisiyle Genevieve e yeniden vuruldu. Joe'nun bundan çok hoşlandığını fark eden Genevieve de bahtiyar oldu. Böylece iki genç, bir çiçek sayesinde yepyeni bir aşk heyecanı yaşadı. Joe hemen o anda bir çiçek sever oldu çıktı. Bununla da kalmadı. Centilmenlik konusunda yepyeni bir çığırda açtı. Tuttu, Cenevi ve bir buket menekşe yolladı. Bunu ne başkasından görerek ne başkasından duyarak yapmıştı. Tamamıyla onun buluşuydu. O güne kadar erkeklerin kadınlara çiçek yolladığını ne görmüş ne duymuştu. Çiçek dediğin ya süs olarak kullanılırdı ya da cenazede. Bu bakımdan Cenevi ve çiçek yollama fikrinin yüzde yüz kendi buluşu olduğuna inanan ve buluşuyla kendince haklı olarak övünence o hemen hemen her gün çiçek yollamayı sürdürdü. Birbirlerini deliler gibi seven bu iki gencin ikisi de sevgilerini gösterme konusunda son derece ürkek davranıyor, kız da onun sevgi göstermesini çekine çekine kabul ediyordu. Joe'nun gözünde Ceneviv, kendisine neredeyse tapınan bir aşığın, fazlaca ateşli denebilecek saygı gösterileriyle bile yeterince kutsanmasına olanak bulunmayan kutsallar kutsalığı. Arılık ve saflık timsali semavi bir varlıktı. O, Joe'nun hayatı boyunca gördüğü, rastladığı hiçbir varlığa benzemeyen bambaşka bir yaratıktı. Başka kızlarla hiçbir benzerliği yoktu onun. Genevieve'in herhangi birinin kız kardeşiyle, hatta kendi kız kardeşiyle bile aynı hamurdan yaratılmış olabileceği düşüncesini akla almazdı Joe'nun. Genevieve herhangi bir kızla ya da kadınla bir tutulamazdı ki. Başka bir şeydi o. Yani Genevieve'di. O bambaşka bir türden, o türün biricik, ilk ve son örneği, kısaca Yaradan'ın bir mucizesiydi. Genevieve'in gözünde ise Joe'nun bir sarnıdan aşağı kalır yanı yoktu. Joe hakkında hüküm verirken, ufak tefek bazı hususlarda her ne kadar eleştirel bir yaklaşım benimsiyorsa da, oysa Joe, onda eleştirilebilecek en ufak bir kusur bulmak şöyle dursun, bütün ruhuyla tapıyordu Genevieve. Joe'yu bütünüyle ele aldığı zaman, o ufak tefek kusurları unutup, onu hayatına anlam veren olağanüstü bir varlık olarak görüyordu. Bu varlık uğruna yaşayabileceği gibi, yine bu varlık uğrunda seve seve canını da verebilirdi. Joe ile ilgili hayaller kurarken, çoğu kez hayallerini olağanüstü durumlarla, çeşitli fantazilerle süslerdi Genevieve. Hayalinde Joe, uğruna can vermekte olduğunu görür, ancak ölümünden az önce dilediğince itiraf edebilirdi aşkının büyüklüğünü. Bu itirafı hayattayken asla yapamayacağını bilirdi çünkü. Ateşten ve çiğ damlalarından oluşan bir aşktı onlarınki. Fiziksel gerçeğin hemen hemen hiç yeri yoktu bu aşkın içinde. Onların gözünde fiziksel aşk, aşkın değerini düşüren bir adilikten başka bir şey değildi. İlişkilerinin eninde sonunda fiziksel olgularla bütünleşeceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Bununla birlikte yaşamın bir parçası olarak, Fiziksel gerçeklerle ister istemez burun buruna geliyor, ister istemez tanışıyorlardı. Bedenlerini tutuşturan özlemi kah parmak uçlarının bir dokunuşunda, kah bir kolun ya da elin tutuluşunda, kah tokalaşırken avuçta biraz uzunca tutulan elin sıcaklığında veya çok ender de olsa öpücük niyetine dudaklarının belli belirsiz birbirine değmesinde, kızın bir saç buklesinin oğlanın yanağına hafifçe sürtünmesinde, Oğlanın alnına düşen bir perçemi kaldırmak için uzanan melek elinin kazara oğlanın yanağına dokunmasında duyuyor, ürpertiler geçiriyorlardı. Bu olgularla tanışmışlardı ve etkilerini biliyorlardı ama aynı zamanda bedenlerinin birbirine değmesinden duydukları bu hazda günah varmış gibi geliyordu onlara. Bazen Ceneviv kollarını oğlanın boynuna dolayıp kendinden geçmek, aşkı olanca gücüyle tatmak için karşı konulmaz bir istek duyar, ama her seferinde günah işleme korkusuyla bu isteğini bastırırdı. Böyle anlarda içinde gizli kalmış, günah işlemeye yatkın bir başka Ceneviv olduğunu düşünerek üzülürdü kızcağız. Sevgilisini böylesine yakışıksız bir biçimde sevip okşamak istemesi ayıptı. Hiç kuşkusuz ayıptı. Böyle bir şeyi öz saygısı bulunan hiçbir genç kız aklından bile geçirmezdi. Kadın kısmına yakışmazdı bu tür şeyler düşünmek. Üstelik Böyle bir şey yapacak olsa Joe ne düşünürdü sonra? Genevieve sevgilisine sarılmakla başına ne büyük bir felaket açacağını böyle kara kara düşünürken gizli bir ayıbı varmış gibi utançla kıvranır, yüzü alev alev yanardı. Joe ise bambaşka ve oldukça tuhaf bir takım arzuların kışkırtıcı etkisiyle boğuşmaktaydı. Bunlardan biri belki de başlıcası Genevieve'in canını yakma arzusuydu. Kendisine işkence gibi gelen Nice iç mücadelelerden sonra günün birinde kolunu kızın beline dolamak bahtiyarlığına erdiğinde onun belini sıkmak, can acısından bağırtacak kadar sıkmak için karşı konulmaz bir arzuyla kolunun kasılıp kasılıp gevşediğini fark etmişti. Can yakmak şöyle dursun, karıncayı bile incitmekten korkan biriydi Joe. Ringe çıktığında yumruğunu vururken bile rakibinin canını yakmak düşüncesi geçmezdi aklından. Tertemiz, sportmence bir ruhla, Oyunu kuralına ve amacına uygun oynardı. Oyunun amacı ise rakibini yere indirip onu 10 saniye süreyle yerde tutmaktan ibaretti. Dolayısıyla Joe asla can yakmak amacıyla vurmazdı. Birinin canının yanması amaca ulaşma yolunda karşılaşılan rastlantısal bir olguydu. Amacın kendisi ise bambaşka bir konuydu. Oysa nedendir bilinmez o kadar sevdiği şu kızın canını yakmak geliyordu içinden. Kızın incecik bileğini avcunda tutarken neden o bileği ezercesine sıkmak arzusuyla kıvrandığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Erdiremezdi de zaten. Akıl erdiremediği için de yaratılıştan gelen, şimdiye kadar kendisinin bile fark edememiş olduğu gaddarca bir yanı bulunduğunu düşünür olmuştu çocuk. Bir seferinde gezintiden döndükten sonra vedalaşırken Joe, İki kolunu birden kızın beline dolayıp onu öyle hızlı, öyle bir kuvvetle kendine çekmişti ki canının acısından çığlık atmamak için kendini zor tutan kızcağız elinde olmaksızın bir inilti koyvermişti. Gözleri şaşkınlıkla açılan Genevieve'in koyverdiği iniltiyle akla başına gelen Joe, onu hemen bırakarak öylece kala kalmıştı. Ama yine de yaptığı şeyin tatlı heyecanıyla hala titriyordu her yanı. Ne ad vereceğini, neye yoracağını bilemediği bir hazdı bu. Kızında da eli ayağı titriyordu. O güçlü kucaklamanın ruhunu oluşturan acıdan o da haz almış ve bir kez daha günah işlediği duygusuna kapılmıştı. Günahının niteliğini bilmese de haz duymanın neden günah gibi geldiğini bilmese de öyle hissetmişti işte. Daha yeni yeni birlikte çıkmaya başladıkları sırada bir gün dükkanında Joe ile karşılaşan Bay Silverstein patlak gözlerini belerterek yiyecek gibi bakmıştı genç adama. Joe gittikten sonra bu sefer de karısı Genevieve'i karşısına almış, vermiş veriştirmişti. Analık duyguları kabaran kadın, başta Joe Fleming olmak üzere bütün profesyonel boksörlere lanet okuyup demediğini bırakmamıştı. Gazaba gelen karısını yatıştırana kadar akla karayı seçmişti Bay Silverstein. Gazaba gelmekte de hakkı vardı kadıncağızın. Öyle ya, öz kızı gibi tuttuğu Genevieve'in tüm sorumluluğunu, ona analık etme sorumluluğunu yüklendiği halde, Analı haklarından yoksundu. Yahudi kadının... ...uzun uzadıya sayıp döktüğünü... ...profesyonel boksörlerin aleyhinde... ...ağzına geleni söylediğini algılıyordu... Genevieve. Ama sadece... ...bunu algılıyordu. Kadının... ...ağzından çıkan her sözü duyduğu halde... ...kötülemenin ayrıntılarını... ...algılayamayacak kadar uyuşan beyni... ...yalnız bir noktaya takılıp kalmıştı. Joe. Onun Joe'su. Profesyonel boksördü. Akıl alamayacak kadar korkunç... ...tiksindirici... İğrenç bir şeydi bu. O dupduru pırıl pırıl gözleriyle, o yumuşacık yanaklarıyla Joe'sun'un her şey olabileceğini düşünürdü de, bir profesyonel boksör olabileceğini asla düşünemezdi. Gerçi o güne dek bir profesyonel boksör görmüş değildi. Ama kendine göre kafasında çizdiği bir tip vardı. Profesyonel boksör denilince, gözlerinin önünde hemen o tip canlanırdı. Bir çizgi kadar daracık alınlığı, kaplan gözlerine benzer gözleri olan Yarı insan, yarı hayvan, kan dökücü bir yaratık. Joe ile bu tip arasında uzaktan veya yakından hiçbir benzerlik yoktu ki. Pek tabii Joe Filem'in adını önceden de duymuştu Genevieve. Batı Auckland'da bu adı duymayan kim kalmıştı zaten? Ama bunun basit bir isim benzerliğinden başka bir şey olabileceği aklının köşesinden bile geçmemişti. Uyuşmuş beynini toparlayıp dalgınlığından sıyrıldığı anda Genevieve'in kulaklarında Bayan Silverstein'in histerik, alaycı sesi çın çın öttü. Kendine arkadaş diye bir kavgacı buldun, maşallah. Bunun hemen ardından da karı koca, Genevieve'in sevgilisinden söz ederken, kullanılacak sıfatın dillere destan mı yoksa dillere düşmüş mü olması gerektiği konusunda aralarında tartışmaya başladılar. Bay Silverstein bazı noktalarda karısından farklı düşündüğü için sözünü sakınmadan çekişiyordu onunla. ''Fakat iyi çocuktur kendisi. Hem paralel kazanıyor, hem kazandığı paralel biriktiriyor.'' diye diretti adam. Bunun üzerine bayan Silverstein çığlık çığlığa bağırmaya başladı. ''Ya öyle mi? Neredenmiş bakalım sen biliyorsun bunu? Ne kadar çok şey biliyorsun. Profesyonel boksörler üzerinde oyun oynayıp paralel sokakta atıyorsun.'' ''Demek ki öyle mi? Söyleyeceksin bana. Haydi hesap ver.'' ''Nereden bakalım biliyorsun bunu?'' ''Söyle.'' Karısının heyheyleri üstündeyken Bay Silverstein hep alttan alırdı. Ama bu sefer durum farklıydı. Ve Genevieve ilk kez adamın diklendiğine tanık oluyordu. ''Nereden biliyorsam biliyorum.'' Diye metanetle direndi adam. Babası öldü. O girdi hemen Hensi'nin yelken satış mağazasında işe. ''Var altı erkek kardeşleri, kız kardeşleri ki hepsi ondan küçüktür.'' Kendisi küçücük iken yaptı onlara babalik. Çok çalişkan idi. Ekmek parası, et parası, kira parası hep o kazandı. Cumartesi günü alirdi haftalikini. Getirir idi. On dolar haftalikin tamamisini evinde. Sonra hensin yaptı onun haftalikini on iki dolar. O ne yaptı? Getirdi verdi. Hepsi anasinin elinde. Evin küçük babası. Eşek gibi çalıştı. Yaptı haftalikini yirmi dolar. Ne yaptı? Getirdi parasını evinde. Gidiyor kardeşleri hepsi okulda. Giyiyor hepsi güzel urbalar. Ekmek en iyisi, et en iyisi yiyorlar. Anasinin göbek olduğunu nah bu kadar. Hepsinin gözler mutlu bakıyor. Hayırlı evladın ile iftihar ediyor anası. Ama bir de var ne kadar güzel vücut onda. Ah God ne vücut. Öküz gibi kuvvet var. Kaplandan çevik, soğuk kanlı... Buz kutusu kadar. Gözleri görür bir bakışında her bir şey. Nah böyle şip diye. Takmış eldiven Hensi'nin yelken mağazadaki çocuklar ile. Takmış eldiven yelken imalathanedeki oğlanlar ile. Gitmiş kulüpte giymiş spider ile eldiven. Daha birinci yumruk atmış spider yerde. Nah böyle şip diye. Kazanmış beş dolar. Ne yapmış getirmiş evde vermiş anasının elinde. Sonra gitmiş kulüpte, başka seferler. Kazanmış o düller, pek çok sefer. On dolarlar, elli dolarlar. Ne yapmış? Haydin, sen söyle, bakayım. Henson'in yanındaki iş mi bırakmış? Oğlanlar ile hobardalık mi yapmış? Hiçbiri yapmamış. Yok, yok. İyi çocuktur kendisi. Her gün gündüz çalışmış, dövüşmüş kulüplerde gece. Demiş bana ki, Niçin kira vereceğim Silverstein? Bana Silverstein'e söylemiş bunu. Ben ne söylemişim? Sen boş ver. Ama o almış güzel bir ev anası için. Gündüz çalışmış, Hans'ın yanında. Gece dövüşmüş, kazanmak için evin taksit parası. Satın almış, kız kardeşler için piyano. Döşemiş haliler yerde. Asmış duvarlarda resimler. Ama hiç ayrılmamış doğru yolundan. Ne zaman ki oynuyor müşterek bahis, hep oynuyor kendisi üstünde. Bundan belli, yapmıyor şike. Ne zaman oynuyor boksör ki, kendi üstünde. Oynayacaksın o zaman sen de onun üstünde. Bay Silverstein'in lafının tam burasında, kumardan oldum olası nefret eden Bayan Silverstein, açtı ağzını yumdu gözünü. Çenesini tutamayışı yüzünden, kendi ağzıyla yakayı ele veren adamcağız da, bin bir dil dökerek, Oyundan hep kazançlı çıktığına karısını inandırmak için çabaladı durdu. Kazandığım paralar, hepsi Joe sayesinde, diye bağladı lafını. Onun galibiyet üstünde oynadığım her zaman. Ne var ki Genevieve Joe'yu doğa birbirine eş olsunlar diye yarattığından, onları hiçbir şey, hatta Genevieve'in yeni öğrendiği bu korkunç gerçek bile ayıramazdı artık. Joe'ya karşı, Soğuk ve katı bir tutum takınmak için bir süre boşu boşuna uğraştı Genevieve. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kendini ne kadar zorlarsa zorlasın başaramadı soğuk durmayı. Joe'dan yana bir sürü mazeret buluyor, delikanlıya olan aşkından zerre kadar bir azalma olmadığını görüyor, buna kendi de şaşırıyordu. Böylece Genevieve onun yazgısının bir parçası olmak ve o yazgıyı kadınlık fendiyle elinde tutmak üzere Joe'nun hayatına girdi. Joe'yu ıslah edebileceğine kesinlikle inanan kız, Joe'nun geleceğiyle birlikte kendi geleceğini de bu konuda göstereceği başarıya bağlı görüyor, müşterek hayatlarına ilişkin geleceğe dönük parlak hayaller kuruyordu. Genevieve boşuna güvenmiyordu kendine. Nitekim çabalarının ilk büyük ödülünü kazanması uzun sürmedi. Ve zorla da olsa Joe'nun ağzından dövüşü bırakacağı sözünü aldı. Joe'ya gelince aşk rüyası içinde yüzen, Gözü ölmez aşkından başka bir şey görmeyen, muslata erebilme tutkusuyla yanıp tutuşan her aşık erkeğin yapacağı şeyi yaptı. Sakalı ele verdi. Bununla birlikte Cenevi ve söz verirken söz ağızdan çıktığı anda bile içinden gelen bir ses, oyunu asla bütün bütün terk etmeyeceğini, ileride bir gün bir yolunu bulup nasıl olsa oyuna tekrar döneceğini fısıldadı kulağına. Hemen gözlerinin önünde bir takım hayaller canlandı ve bir an için aklı bunlarla bağlı kaygılara takıldı. Annesi, erkek ve kız kardeşleri, onların bitmez tükenmez gereksinimleri, boya ve onarım gerektiren evi, ev için ödenmesi gereken şerefiye ile gayrimenkul vergisi, Ceneviv ile evlenince doğacak çocukları, sonra da bütün bunları yelken imalatanesinde çalışarak kazandığı gündelikle nasıl karşılayacağı, ama bu kaygıları hemen uzaklaştırdı kafasından. Şimdi bunları düşünmenin zamanı ve yeri değildi. İşte sevdiği kız, bir an önce evlenmek için can attığı, aşkıyla bütün benliğini tutuşturan Ceneviv önünde duruyordu. O anda gözü Ceneviv'den başka bir şey görecek halde olmadığı için, dizginleri ele geçirdiğini sanan kızın varsayımına göz yumdu. İsteğine uslu uslu boyun eğdi. Doğanın birini doğurmak, Diğerine de doğurtmak için yarattığı, ikisi de birbirinden sağlıklı, ikisi de birbirinden gürbüz, damarlarında tertemiz kan dolaşan pırıl pırıl iki gençtiler. Oğlan yirmisinde, kız da on sekizindeydi. Birlikte gezmeye çıktıklarında, hatta pazar günleri karşı yakaya kadar uzandıklarında, çoğunun pek tanımadığı San Francisco sokaklarında bile onları görenler dönüp bir daha bakmaktan kendilerini alamazdı. Birinin kadın güzelliğini öbürünün erkek güzelliği, birinin letafetini öbürünün güçlü kuvvetli görünüşü, birinin zarif çizgilerini öbürünün şişkin pazularından belli olan güçlü erkek yapısı tamamlıyordu. Birbirine çok yakın olmayan masmavi gözleriyle, körpe delikanlı yüzünün pembe cildiyle, zeki bakışlarıyla tam bir erkek güzeli olan Joe, Toplumsal skalada kendinden fersah fersah yukarılarda yer alan pek çok kadının bakışlarını üzerine çekiyordu. Kadınlar ister analık işgüdüsüyle ister başka bir nedenle bakmış olsunlar vız gelirdi Joya. Çoğunu fark etmezdi bile. Oysa Genevi bu bakışların hiçbirini kaçırmaz, ne anlama geldiğini de pek hala anlardı. Bir kadının Joya ne zaman böyle baktığını görecek olsa müthiş bir sevinç kaplardı yüreğini. Çünkü o bakışlar... Genevieve yanındaki erkeğin kendi erkeği olduğunu ve o erkeği avcunun içinde tuttuğunu hatırlatırdı. Kadınların kendisine yönelen bakışlarının farkında bile olmayan Joe, erkeklerin Genevieve'e yönelen bakışlarını ise hiç kaçırmaz, biraz da bozulurdu buna. Genevieve de görürdü bu bakışları ve o, Joe'nun aksine bunların da ne anlama geldiğini bilirdi. Genevieve, Joe'nun pabuçlarından en ince tabanlığı, en hafif olanını ayağına geçirirken, Lady de eğilmiş Genevieve'in pantolonunun paçalarını kıvırıyor ve iki genç kız şakalaşıp gülüşüyordu. Lady, Joe'nun kız kardeşi, aynı zamanda sırdaşıydı. Evde yalnız kalabilmelerini sağlamak için allemedip, kallemedip, annelerini komşuya misafirliğe gitmeye razı eden de Lady'di. Genevieve ve Lady, alt katta, mutfakta bekleyen Joe'nun yanına indiler. Sevdası gözlerinden okunan Joe, onlara doğru yürürken yüzünde güller açıyordu. ''Hadi bakalım, elini biraz çabuk tutla.'' diye, diye emretti kız kardeşine. ''Oyalanmayalım, vaktimiz kalmadı. Hah, bak böyle oldu işte. Zaten pantolonun azıcık paçaları görünsün yeter. Geri kalanını pardesü saklar nasıl olsa. Bakalım pardösü uyuyacak mı sana? Kristen ödünç aldım. Ufacık tefeciktir. Ama şıklığına da pek düşkündür bizim hovarda. Joe, bir yandan konuşurken, bir yandan da yardım edip pardesüyü Cenevive giydirdi. Pardesünün etekleri kızın topuğuna kadar inmekle birlikte, bedeni tam gelmiş, ısmarlama gibi oturmuştu üzerine. Joe, kızın başına bir kasket geçirip, pardesünün oldukça geniş kesimli yakasını da kaldırınca, Cenevive'in saçları iyice gizlenmiş oldu. Klapalarda önden iliklenince, yanaklar, Ağız ve çene ucu yakanın içinde kayboldu. Yakından bakıldığında bile ancak kızın burnu bir parça belli oluyor, daha gölgede kalan gözlerse hemen hemen görünmüyordu. Genevieve odanın ucuna kadar bir gidip geldi. O yürürken pardesünün eteği dalgalandıkça pantolonun paçaları bir parça görünmüştü o kadar. Joe kahkahayla gülerek tam da şık hovardalara benzedin diye takıldı. Üşütmekten ödü kopan nezleli hovarda. Eserini gururla seyrederek pek güzel oldu, pek güzel diye düşüncesini belirtti Joe. Kaç paran var yanında? Ben altıya on yatıracağım, sen sürpriz mi oynamak istersin? Sürpriz olan kim? diye sordu Genevieve. Başka türlüsünü bir an bile düşünmek söz konusu olamazmış gibi, fena halde alınan Ladi, Ponda pek tabii diye atıldı. Pek tabii dedi Genevieve sakin sakin. ''Ben bu tür şeylerden pek anlamam da laf sordum işte.'' Ladi onun bu lafından da alınmıştı. Bu sefer ağzını açmadı ama alındığı yüzünden belli oluyordu. Joe saatine bakıp gitme vaktinin geldiğini bildirdi. Ladi abisinin boynuna sarılıp dudaklarına kocaman bir öpücük kondurdu. Sonra Genevieve'i de öptü ve abisinin koluna girerek avlu kapısına kadar geçirdi ikisini. Dışarının ayazında ayak sesleri kaldırımlarda yankılanırken ''6'ya 10 yatırmak ne demek?'' diye sordu Ceneviv. ''Maçın favorisi ben olduğuma göre rakibim de sürpriz oluyor.'' diye açıklamaya girişti Joe. Bu durumda ringin kenarındaki seyircilerden biri benim kazanacağıma 10 dolarına bahse girerken bir başkası da benim kaybedeceğime 6 dolarına bahse girerse benim üzerime oynayan 6'ya 10 yatırmış olur. ''İyi ama.'' ''Sen favori olduğuna göre, yani herkes senin kazanacağına inanırken kim kalkar da senin kaybedeceğine bahse girer?'' ''Eee, profesyonel boks dediğin budur zaten. Görüş ayrılığı.'' diye güldü Joe. Ardından yüzü ciddileşerek ekledi. ''Ayrıca sürpriz diye de bir şey vardır. Her zaman için kazaya uğrayabilir insan. Karşıki şanslı bir yumruk atar, sen şanssız bir yumruk alırsın. Her zaman olabilecek şeylerdir bunlar.'' ''Akla gelmedik bin türlü şey olabilir.'' Cenevi onun koluna sımsıkı sarılarak onu korumak ister gibi sokuldu Joe'ya. Joe da onun içini rahat ettirmek ister gibi güldü Cenevive. ''Sen yüreğini ferah tut. Sonuna kadar bekle. İlk rauntlarda belki biraz kaygılanacaksındır ama sakın korkma. İlk rauntlarda sıkı dövüş olacak. Ponda'nın güçlü olduğu tek nokta da budur zaten. Yırtıcı dövüşür. Kombine yumruklar atar.'' Fırtına gibi gider rakibinin üstüne. Ve ilk rauntlarda indirir rakibini. Kendisinden çok daha zeki, çok daha sıkı, bir sürü boksörü böyle ilk birkaç raunt içinde hakladı. Şimdi bana düşen bu ilk fırtınayı atlatmak. Hepsi o kadar. Ondan sonra torbada keklik. O zaman seyret bak. Ringin nasıl dar ediyorum ona. Ben onun üstüne gitmeye başladım mı bil ki Ponda'nın sonu geldi demektir. Karanlık bir sokağın köşesinde bulunan boks salonuna vardılar. Görünüşte bir atletizm kulübünün lojmanı olan yapı aslında polisin gözetimi altında müşterek bahisle oynatılarak profesyonel boks maçları düzenlemekte kullanılıyordu. Joe kızın yanından biraz uzaklaşarak ''Ne yaparsan yap ama sakın ellerini pardüsünün cebinden çıkarayım deme'' diye tembih etti. Giriş kapısına yan yana ama kol kola girmeden yürüdüler. Giriş kapısını bekleyen adam bir polis memuruyla çene çalıyordu. Joe onlara ''Bu bey benimle birliktedir'' dedi. İkisi de Joe'yu tanıdıkları için onu selamladı ama yanındakine dikkat bile etmediler. Merdivenlerden ikinci kata çıkarlarken Joe ''Gördün mü? Hiç çakmadılar. Bundan sonra da kimse çakmaz. Merak etme.'' diye cesaret verdi Cenevive. ''Hem kadın olduğunu çaksalar bile seni tanımazlar ki.'' ''Benim hatırım içinde kimseye söylemezler. Geldik işte. Şuraya girelim.'' Genevieve arkasından iterek büroya benzer küçük bir odaya soktu. Tozlu bir kırık sandalyeye oturttu ve çekip gitti. Birkaç dakika sonra boks ayakkabılarını giymiş olarak sırtında bir bornozla geri geldi. Genevieve kalkıp ona sokuldu. Tir tir titriyordu kız. Joe onu sevecenlikle kollarının arasına aldı. ''Merak edilecek bir şey yok Genevieve.'' diye cesaret verdi kıza. Ben her şeyi ayarladım, kimsenin ruhu bile duymayacak. Ben asıl senin için korkuyorum Joe, dedi Genevieve. Kendimi düşündüğüm yok, senin başına dert açılırsa diye üzülüyorum. Kendini düşünmüyormuş, bense kendini düşünerek korktuğunu sanmıştım. ve şaşkın şaşkın bakıyordu Joe. İşte, kadınların hiç anlaşılamayan yanlarından biri daha, Kadınların anlaşılmaz yanlarını sadece Cenevive'de görüp tanıyan, onun akılsır ermez davranışları karşısında hep tatlı bir şaşkınlığa düşen Joe, onun daha önceki tuhaflıklarının hepsini bastıran bu seferki davranışı karşısında şaşkınlığından ve hayranlığından dili tutulmuş gibi bir süre ne diyeceğini bilemedi. Neden sonra kekeliye kekeliye konuşabildi. Yani bütün korkun benim için miydi? Yani... Yani herkes senin için ne der diye, yani ne bileyim işte, böyle bir şey düşünmüyor muydun? Kapı iki kez sertçe vuruldu. Ardından da sert bir erkek sesi duyuldu. ''Hadi bakalım, toparlan Joe, sıra senin.'' Bu ses Joe'yu dalgınlığından kurtardı. Kendisini bekleyen işi hatırlattı ona. Adeta tanrısına yakaran bir dindar gibi fısıltıyla ''Hadi.'' Son bir öpücük Cenevive dedi. Bu benim son dövüşüm olacak. Sen de seyredeceğin için görülmemiş bir dövüş çıkaracağım. Bunu izleyen olayların tümü bir düşten farksızdı Cenevive için. Joe'nun öpücüğünün dudaklarındaki sıcaklığı bile gitmeden kendini bir anda genç erkeklerden oluşan kalabalık bir grubun içinde buldu. Görünüşe bakılırsa kimsenin ona dikkat ettiği yoktu. Genç erkeklerden birkaçı ceketlerini çıkarıp gömlek kollarını kıvırmıştı. Grup yine öyle topluca salona arkadan girdi. Yandaki koridor boyunca ilerledi. Büyüklüğüyle bir ambara benzeyen salon loştu. Hınca hınç doluydu ve sigara dumanından neredeyse göz gözü görmüyordu. Bir an boğulacağını sandı Ceneviv. Ufacık oğlanlar avaz avaz bağırarak program ve gazoz satıyor... Kalın erkek seslerinin oltusuysa, olanların cırtlak seslerini bastırıyordu. Joe Fleming üzerine bahse giren birinin sesi çalındı kulağına. Joe üzerine altıya on yatırmak isteyen adam tek düze sesiyle durmadan aynı lafları tekrarlıyordu. Adam boşuna nefes tüketiyormuş gibi geldi Genevieve ve birden müthiş heyecanlandığını hissetti. Favori üzerine oynuyordu adam Joe üzerine. Bu onun Joe'suydu kimsenin ondan başkasının üzerine oynamaya cesaret edemediği favorico Joe. Cenevi ve heyecanlandıran sadece bu olgu değildi. Kanını tutuşturan bir şey vardı burada. İnsanın yüreğini hoplatan, aşk gibi, serüven gibi, tarifsiz, gizemli, müthiş bir şey vardı onun gizlice girdiği, kadınlara yasak bu erkekler dünyasında. Heyecanlanmasının başka bir nedeni de, ömründe ilk kez atakça bir işe kalkmış olmasıydı. İşçi sınıfının katı ahlak kurallarının, ki bu sınıfın ahlak kuralları dünyanın en acımasız zorbasıdır, koyduğu yasaklardan birini çiğniyordu şu anda. Biraz önce Joe'nun başına dert açılacak diye korkarken, şimdi kendi başına bir şey gelirse diye korkmaya başlamıştı. Göz açıp kapayana kadar kendini salonun öbür ucunda bulan Genevieve, onu ortalarına alan grupla birlikte 5-6 basamak çıkıp küçük bir soyunma odasına girdi. Neredeyse soluk alınamayacak kadar kalabalıktı burası. Buradaki adamların her birinin şu ya da bu görevle oyunun içindeki kişiler olduğunu tahmin etti. Joe'yu da burada kaybetti Genevieve. ''Eyvah, ya başıma bir şey gelirse?'' diye kuruntuya kapılmak üzereyken, gruptaki gençlerden birinin kısık sesle ''Peşimden gel, sana söylüyorum.'' demesi korkusunu unutturdu ona. Kalabalığı yararak ona yol açan genci adım adım izlerken bir başka refakatçinin de adım adım kendisini izlediğini fark etti. O odadan geçip çepeçevre üç sıra seyircinin ortasında yerden bir parça yükseğe kurulmuş sahneye benzer bir setin önüne geldiler. Genevieve böylece ömründe ilk kez bir boks ringi görmüş oluyordu. Dört köşe ring tam onun göz hizasındaydı. Ringe o kadar yaklaşmıştı ki. Hani elini uzatsa ipleri tutabilirdi, ring döşemesinin kalın bir brandayla örtülü olduğunu fark edebildi. Ringin yer aldığı sahneye benzer setin gerisinde, sağında ve solundaysa tıka basa dolu salon, sisler arasında gibi zor seçiliyordu. Genevieve'in biraz önce içinden geçtiği soyunma odası ringin bu köşesine doğru uzanan bir çıkıntı oluşturuyordu. Kılavuzunun ardı sıra sıkışık oturan seyirci sıralarının arasından zorlukla geçebilen Genevieve, salonun öbür ucuna çıktı ve bu uçta da tıpkı diğer uçtaki gibi ringin köşesine doğru çıkıntı yapan başka bir soyunma odasına girdi. Kılavuzu odanın duvarına açılmış dikiz deliğini işaret ettikten sonra sakın gürültü yapma ben gelip seni alana kadar da bir yere ayrılayım deme diye tembih etti. Genevieve hemen dikiz deliğine yanaştı ve ringi tam önünde gördü. Seyircilerin bir kısmı görüş açısı dışında kalıyordu. Ama ringin tamamı tabak gibi görünüyordu. Tabanından ringin üstüne sallandırılan avizeye benzer bir askıya yerleştirilmiş, özel yapım, sıra sıra hava gazı lambaları, ringi gündüz gibi aydınlatıyordu. Ellerinde tuttukları defter ve kalemler yüzünden Genevieve'in aralarından geçerken güçlük çektiği, Ön sırada oturanlar herhalde yerel gazetelerin spor muhabirleriydi. İçlerinden biri durmadan ciklet çiğniyordu. Onların arkasındaki iki sırada oturanlar arasında oraya en yakın itfaiye örgütünün yolladığı itfaiyecilerle üniformalı polisler göze çarpıyordu. En ön sırada spor muhabirlerinin tam ortasında da genç emniyet amiri oturuyordu. Ring'in karşı yanındaki sıralardan birinde Bay Klaas'ını görünce birden irkildi Genevieve. Evet, yanılmamıştı. Ta kendisiydi. O pembe beyaz, uzun favorili, kalıbı kıyafetiyle oturaklı bir beyefendi görünümündeki Bay Klaas'ın ring'in kenarında oturuyordu işte. Aynı sırada, biraz daha uzaktaysa Silverstein'i gördü. Adamın merakı ve heyecanı Sansar'ı andıran suratından okunuyordu. Seyircilerden yükselen tek tük alkışlar arasında ceketlerini çıkarmış, gömlek kollarını dirseklerinin üstüne kadar sıvamış birkaç delikanlı girdi salona. Ellerinde kovalar, şişeler, havlular taşıyan bu gençler iplerin arasından geçerek ringe çıktılar ve Genevieve'in çaprazında kalan uzak köşeye gittiler. Bunlardan biri köşede duran tabureye oturup sırtını ringin iplerine yasladı. Genevieve bu adamın bacaklarının çıplak olduğunu gördü. Ayaklarında boks ayakkabıları olan adamın sırtında beyaz bir eşofman vardı. Bu sırada seyircilerden yükselen daha coşkun alkış sesleri Genevieve'in dikkatini karşısındaki köşeyi işgal eden yeni bir gruba çekti. Bakar bakmaz da ayaklarında boks ayakkabılarıyla sırtında aynı bornozla tabureye oturan Joe'nun kumral perçemlerini birkaç metre ötesinde gördü. Göze batacak kadar yüksek kolalı yaka takmış, siyah takım elbiseli, gür kıvırcık saçlı gençten bir adam ringin ortasına ilerleyerek elini havaya kaldırdı. ''Beyler, şu andan itibaren sigara içilmemesini rica ediyorum.'' dedi. Sunucunun ricası homurtular, yuhalamalar ve ıslıklarla karşılandı. Genevieve, kimsenin sigarasını söndürmediğini görerek fena halde kızdı. Sunucu, seyircilerden sigara içmemelerini rica ettiği sırada... Parmaklarının arasında yanar bir kibrit tutan Bay Claussen, sunucu sözünü bitirir bitirmez büyük bir sükunetle prosunu yaktı. Genevieve'in içinde Bay karşı o anda büyük bir nefret uyandı. Sevgili Joe'su bu kadar pis havalı bir yerde nasıl dövüşürdü? Kendisi şuracıkta oturduğu yerde bile zor nefes alırken maça çıkan Joe'sunun hali ne olurdu kim bilir? Sunucu yürüdü, Joe'nun yanına geldi. Joe ayağa kalktı. Omuzlarının bir hareketiyle bornozu kaydırdı ve tutup öteye attı. İki üç adım atıp ringin ortasına geldi. Kısa paçalı beyaz şortuyla ayaklarındaki boks ayakkabılarından başka hiçbir şey yoktu şimdi üzerinde. Joe'yu önünde böyle çıplak görünce gözlerini yere indirdi Genevieve. Orada bir başına olmasına, kendisini görecek kimse bulunmamasına rağmen... Sevdiği adamın güzel vücudunu böyle çıplak karşısında buluverince müthiş utanmış, kıpkırmızı olmuştu. Ama yine de günaha girdiğini bile bile bakmaktan kendini alamadı. Bu tür şeylere bakmanın günah olduğu, ona belletildiği için günaha girdiği inancındaydı Ceneviv. Yüreğinin öyle oynaması, gördüğü şeyin bütün benliğini kavrayan çekiciliğine kendini kaptırması, bunların hepsi günahtı. Ama o kadar da tatlı bir günahtı ki, Gözlerini böyle bir zevkten mahrum edemezdi doğrusu. Ahlak kurallarının da, törelerin de canı cehenneme. İlk günahın işlendiği günden bu yana, yüzlerce, binlerce kuşak boyu dinsiz kalmış atalarından kendisine geçen günah işleme içgüdüsü onu bakmaya zorluyordu. İnsanoğlunun ortaya çıkışından bu yana gelmiş geçmiş bütün analar konuşuyordu Cenevip'in içinde. Doğmamış çocuklarının çığlığı patlıyordu. Ama... Onun bunlardan haberi yoktu. O sadece yaptığı işin günah olduğunu biliyordu. Ve bunu bile bile hiç umursamadan başını gururla kaldırdı. İçinden yükselen isyana uydu. Günahsa günah. Sonuna kadar işleyecekti bu günahı. Joe'nun giysiler altında gizlenen bedenini o güne dek hiç gözünün önünde canlandırmış değildi. Joe'nun çıplak olarak gördüğü biricik yerleri elleri ve yüzüydü ve... Genevieve'in düşüncelerinde Joe'nun bedeni bu bölümler dışında asla yer almamıştı. Giysili bir uygarlığın çocuğu olan Genevieve için erkek ırkı, kafalarını kaplayan kıllarından, yüzlerinden, el ve ayaklarından başka bir yeri gözükmeyen iki ayaklı bir hayvan türüydü. O güne dek ne zaman Joe'yu düşünecek olsa Joe onun gözlerinin önünde giysili bir Joe olarak canlanmıştı hep. Çocuk su yüzlü, dalgalı saçlı, mavi gözlü ama hep giysili. Oysa Joe şimdi gözleri kamaştıran güçlü ışığın altında, Cenevip'in karşısında bir ilah gibi duruyordu ve neredeyse çırılçıplaktı. İlahları hep çıplak ama çıplaklıkları bulutsu bir örtüyle gizlenmiş olarak canlandırırdı hayalinde. Dolayısıyla Joe'nun yarattığı çağrışım çok çarpıcı olmuştu. Çıplak bir ilaha bakmakla sadece günah işlediğini değil, aynı zamanda yüce bir varlığın kutsallığını bozmuş olduğunu da düşünüyordu. Taş baskısı, dinsel resimlerle eğitilmiş kız, aldığı sofuca eğitimi, zekası ve yeteneğiyle aşarak, gördüğü şeyde güzelliğin varlığını keşfetti. Gerçi Joe'nun görünüşünü öteden beri güzel bulurdu. Ama giysilerden ibaret bir güzellik duygusuydu bu. Bu duyguyu hep giysilerin tertemiz ve şık oluşuna bağlardı Genevieve. O giysilerin altında böyle bir güzelliğin gizlenmiş olabileceği aklından, hayalinden geçmezdi. Şimdi gördüğü güzellik gözlerini kamaştırıyordu Ceneviv'in. John'un kadınlarınkinden bile pürüzsüz, ipek gibi bir cildi vardı ve kıllı olmadığı için bütün görkemiyle gözler önüne seriliyordu. Ceneviv, cilde güzelliğini veren bütün bu ayrıntıları bir bir, bilinçle algıladıysa da, geri kalan niteliklerden, çizgilerin mükemmelliğinden, güçlü yapıdan, gelişmiş kaslardan duyduğu hazda, aynı bilinçli algılamanın olduğu söylenemezdi. Nedenini bilmeden, Hoşlanmıştı bunlardan. Joe bütünüyle bir temizlik, bir lekesizlik simgesiydi adeta. Heykel gibi biçimli bir yüzü vardı. Ve gülümsemeyle aralanmış dudakları bu güzel yüze çocuksu bir görünüm katıyordu. Sunucu bir elini onun omzuna koyup, ''Batı okland’ın gururu Joe Fleming'' diye bağırarak seyircilere tanıttığında, Joe da seyircilere dönerek gülümsedi. Salon bir anda ''Yaşa, var ol.'' Sesleriyle, alkışlarla inledi. Genevieve'in kulağına ''Aslanım be, aslanım Joe!'' diye bağıranların sevgi dolu sesleri rahatça ulaşıyordu. Salonu dolduran erkekler, avazı çıktığı kadar bağırarak, buna benzer sözlerle ona sevgilerini gösteriyor, sevgi gösterilerinin ardı arkası kesilmiyordu. Joe kendi köşesine gidip durdu. Onu o haliyle hiç de boksöre benzetemedi Genevieve. Bir kere gözleri çok yumuşak bakıyordu. Ne o gözlerde ne o yüzde yabansı bir anlatımdan eser vardı. Ayrıca pürüzsüz cildinin beyazlığı ve yumuşaklığı dolayısıyla çok da narin görünüyordu. Çocuksu yüzünden yumuşak bir yaratılışın sıcaklığı ve sevimliliği akıyor, mavi gözleri zekayla pırıldıyordu. Bu konulara alışık olmadığı için bir uzman gözüyle bakamayan Ceneviv, genç adamın geniş göğsünün, geniş burun deliklerinin, Körük gibi ciğerlerinin ve ipeksi derisinin altında gizlenen kaslarının ne anlama geldiğini, bütün bunların aslında kahredici bir gücü barındıran gizli birer enerji deposu olduğunu bilemezdi. Genevi ve şu anda Joe, eğer parmaklar arasında fazla sıkılırsa, insanın elinde parçalanı verecekmiş hissi veren, son derece nazik bir diresten porseleni gibi görünüyordu. Honda'nın yardımcılarından ikisi çekiştire çekiştire sırtındaki eşofmanı çıkardılar ve boksör kalkıp ringin ortasına geldi. Adamı görür görmez gözü korktu Genevieve'in. İşte onun kafasındaki boksör kavramının simgesi bu adamdı. Çizgi kadar dar alnıyla, kalın ve düşük kaşlarının altından bakan boncuk gözleriyle, yassı burnuyla, kalın dudaklı haşin ağzıyla tam bir yabani hayvan. Korkudan gözleri büyüyen Ceneviv, güçlü çene kemikleri, boğaya andıran kalın boynu ve dimdik duran kısa saçlarıyla bu adamı sırtının kıllarını kabartmış bir yaban domuzuna benzetmişti. İlkellik demek, hayvansı olmak demek buydu işte. İlkel, yabani ve yırtıcı, kara yağız bir adamdı. Üstelik de göğsü, omuzları ve sırtı köpek postu gibi kıllarla kaplıydı. Göğsü geniş, bacakları kalındı. Kasları çok gelişmiş ama biçimsizdi. Sanki taşıdıkları acı kuvvete dayanamadıkları için şişmiş gibi düğüm düğüm duran bu kaslarda güzellikten eser yoktu. Batı yakası atletizm kulübünden John Ponda diye tanıttı onu sunucu. Joe'ya oranla çok daha az alkış aldı adam. Salonu dolduran kalabalığın, sempatikliğiyle herkesin gönlünü fetheden Joe'yu tuttuğu belliydi. Salonda bütün sesler kesildiği sırada birinin ''Haydi Ponda, göreyim seni, çiğ çiğ ye onu'' diye bağırdığı duyuldu. Buna bir sürü homurdanmalar, yuhalamalar karşılık verdi. Bu karşılıklara Ponda'nın çok içerlediği, dönüp köşesine giderken ısırmaya hazırlanan bir kurt gibi dişlerini gösteren acı bir gülüşle ağzının çarpılmasından belliydi. Seyirci kalabalığının sempatisini toplayamayacak kadar ilkel görünüşlü bir adamdı. Kalabalığın ondan hoşlanmayışı tamamıyla içgüdüsel bir tepkiydi. Ortalıkta serbestçe dolaşmasına izin vermektense, kafese kapatılmasında herkesin yarar gördüğü kaplan gibi, yılan gibi insanların yüreğine korku salan, zekadan ve ruhsal incelikten nasibini almamış yırtıcı bir hayvandan kalır yanı yoktu bu adamın. Seyirci kalabalığının nefretini çektiğini Ponda da biliyor, ve can düşmanları tarafından kuşatılmış bir yırtıcı kine benzeyen kötücül gözleriyle seyircilere yiyecek gibi bakıyordu. Ufacık tefecik Silverstein, büyük bir neşe içinde, adeta zevkten dört köşe olmuş bir halde, çığlık çığlığa Joe'yu desteklerken, Ponda ile göz göze gelince ödü kopmuşçasına sesi boğuklaşıverdi. Ve adamcağız, Ponda'nın gözüne görünmemek ister gibi, Oturduğu yerde adeta ufaldıkça ufaldı, büzüldü kaldı. Bu ufak olayı tüm ayrıntısıyla gören Genevieve de Ponda'nın seyircileri tarayan kindar gözleriyle karşılaşır karşılaşmaz irkilerek geri çekildi. Bir an sonra Genevieve'in hizasından uzaklaşan kindar gözler ringin ortasında Joe'nun üzerine çevrildi ve orada çakılı kaldı. Joe'ya baktıkça sanki adamın öfkesi bileniyormuş gibi geldi Genevieve'e. Joda, onun bakışlarına, o çocuksu gözlerinin yumuşak bakışlarıyla karşılık verdi. Ama onun da yüzü ciddileşmişti şimdi. O sırada ringe giren ceketsiz, güleç yüzlü, gençten bir adamı, sonucu ringin ortasına getirdi. Seyircilere tanıttı. Bu maçı yönetecek olan orta hakem, Eddie Jones. Alkışlarla birlikte duyulan, ''Yaşa Eddie, aslanım benim'' seslerinden, bu adamın da sevilen biri olduğunu anladı Cenevive. Her iki boksörün yardımcıları tarafından eldivenleri giydirilirken, Ponda'nın yardımcılarından biri öbür köşeye giderek Joe'nun eldivenlerini takılmadan önce inceledi. Hakem, boksörleri ringin ortasına çağırdı. Yardımcıları da boksörlerle birlikte geldiği için ringin ortasında büyükçe bir kalabalık oluştu. Hakem, karşılıklı duran Ponda ile Joe'nun arasındaydı. Boksör yardımcıları da birbirlerinin omzuna yaslanarak başlarını hakeme doğru uzatmıştı. Hakem bir şeyler söylüyor, ötekiler de büyük bir dikkatle dinliyordu. Derken ringin ortasına toplanmış olan kalabalık dağıldı. Ve tek başına kalan sunucu elini kaldırarak bir açıklama yaptı. Maça Joe Fleming 64 kilo, John Ponda ise 70 kilo olarak çıktı. Boksörlerden herhangi biri iki elini birden yere koymadığı sürece... Öteki boksör vurmakta serbesttir. Hakemin boksörleri ayırması durumunda yardımcıları boksörlere hiçbir şekilde karışamaz, yardım edemez. Bu maç sonunda kesin olarak bir yenen ve yenilen olacaktır. Beraberlik olmayacağını seyircilere hatırlatmak isterim. Nitekim bu kulüpte bugüne kadar beraberliğin de sonuç olarak kabul edildiği hiçbir maç oynanmamıştır. Sunucu sözlerini bitirdikten sonra iplerin arasından geçip yere atladı. Yardımcılar alelacele kovalarını, taburelerini toplayıp ringten çıktı. Şimdi hakemle iki boksörden başka kimse kalmamıştı ringde. Gong sesi duyuldu. İki boksör hızla ortaya gelip tokalaşma anlamında sağ yumruklarını şöylece dokundurdular. Hemen ardından Ponda yırtıcı bir kaplan gibi sağlı sollu girişti. Joe da geriye doğru sıçramalarla onun yumruklarını savuşturdu. Ponda ringde bir top güllesi gibi Joe'yu kovalayarak, ...olanca gücüyle yükleniyordu. Maç kızışmıştı. Genevieve elini göğsüne bastırmış öyle seyrediyordu. Ponda'nın vahşice saldırısı... ...aralıksız yağdırdığı yumrukların şiddeti ve hızı karşısında... ...dehşete düşmüştü kızcağız. Joe'nun kesin kes hapı yuttuğuna inanıyordu. Bazen Joe'nun yumrukların arkasına gizlenen yüzünü hiç göremiyordu. Ama inen yumrukların sesini duyuyor... ...ve Joe'nun üstünde patlayan her yumruk sesiyle birlikte tam midesinin ortasına kendisi yumruk yemiş gibi oluyor, gönlü bulanıyordu. Duyduğu seslerin eldivenin eldivene ya da omza çarpmasından çıktığını, bu yumrukların Joe'ya hiçbir zarar vermediğini bilmiyordu. O. Derken birdenbire boksörlerin durumunda bir değişiklik olduğunu fark etti. İki boksör birbirine sımsıkı sarılmıştı. Ne biri ne de öteki bir yumruk çıkarıyordu. Genevieve Joe'nun sarılma diye tanımladığı şeyin bu olması gerektiğini düşündü. Ponda kendini Joe'nun kollarının arasından kurtarmak için çırpınıyor, Joe ise sarılmayı sürdürüyordu. Hakem, ''Break!'' diye bağırınca, Joe hızla geri çekilip kurtulmak için bir silkindiyse de, tek kolunu kurtaran Ponda'nın yumruğunu yememek için hemen yine sarıldı. Yalnız bu sefer Joe'nun, eldiveninin koncunu Ponda'nın ağzına dayadığı Genevieve'in dikkatinden kaçmadı. Hakem, ikinci kez break!'' diye bağırınca, Joe, Ponda'nın ağzına dayadığı eldiveniyle onun başını geriye doğru itip, aynı anda hızla geri sıçrayarak kurtuldu. Genevieve, birkaç saniye kadar sevgilisini bütünüyle görebildi. Joe, sol ayağını azıcık ileride tutuyordu. İki dizide hafif büküktü. Kamburunu çıkarmış, başını iki omzu arasında saklamak için iyice öne eğmişti. Her iki elini de hem sabunmaya, hem saldırıya hazır bir pozda ileride tutuyordu. Gergin duran kasları, Joe hareket ettikçe kasılıp gevşiyor, bembeyaz derisinin altında canlı birer varlık gibi kıvıl kıvıl oynuyordu. Ne var ki Ponda fazla beklemeden yine saldırıya geçince, Joe da yeniden can derdine düştü. Kamburunu daha çok çıkardı. İyice yumulup, yüzünü eldivenleriyle, dirsekleriyle, kollarıyla korumaya çalıştı. Ponda'nın yağmur gibi inen yumrukları altında Joe'nun pestilinin çıktığını sanıyordu Genevieve. Oysa Yumrukların şiddetiyle fırtınaya tutulmuş bir ağaç gibi öne arkaya sallanan Joe, darbelerin tümünü ya eldivenlerine ya da omuzlarına almaktaydı. Coşan seyircilerin çığlıklarıyla inliyordu koca salon. Genevieve, bunların sevinç çığlıkları olduğunu anladıktan, Silverstein'in zevkten kendinden geçmiş bir halde yerinden doğrulduğunu fark ettikten, birçok hançereden yükselen, ''Yaşa Joe, aslanım benim'' avazelerini duyduktan sonradır ki, Joe'nun hiç de sandığı gibi dayak yemediğini, tam tersine mükemmel bir maç çıkartmakta olduğunu anlayabildi. Bir an için rakibinden sıyrılan Joe, bir an sonra yine bir kasırga gibi üzerine gelen Ponda'nın göz açtırmayan yumruk sanağı altında görünmez oldu. Gong çaldı. Genevieve, Joe'nun daha önce kendisine anlattıklarından, iki gong vuruşu arasındaki maç süresinin topu topu üç dakika olduğunu biliyordu gerçi. Ama... Yine de ona boksörler sanki yarım saattir dövüşüyormuş gibi gelmişti. Gong'un vurmasıyla birlikte Joe'nun yardımcıları iplerin arasından ringe atladı. Bir dakikalık dinlenme süresinden bir saniye bile kaybettirmemek için aceleyle Joe'yu köşesine götürdüler. Yardımcılardan biri Joe'nun bacakları arasına çömelip baldırlarının altından tutarak kaldırdı. Her iki ayağını kendi dizlerinin üzerine yerleştirdi ve genç adamın butlarıyla baldırlarını hızlı hızlı ovuşturmaya girişti. Taburede oturan Joe, sırtını ve başını köşeye yaslamış, iki yana açtığı kollarını iplerin üzerine bırakmış, rahat soluk alabilmek için göğsünü iyice öne çıkarmıştı. Bir yandan yardımcılarından ikisinin hızlı hızlı salladıkları havluların kendisine üflediği havayı derin soluklarla ciğerlerine çekerken, bir yandan da kulağına doğru eğilmiş üçüncü yardımcısının fısıl fısıl verdiği öğütleri dinliyordu. Bu üçüncü yardımcı hem John'un kulağına konuşuyor hem de bir yandan elindeki süngerle onun yüzünü, omuzlarını, göğsünü siliyordu. Bu işler sürerken, ve göre daha on saniye bile olmamıştı, yine gongun sesi duyuldu. Yardımcılar yine pılıyı pırtıyı toplayıp iplerin arasından geçerek ringi terk etti ve... Joe ile Ponda bir kez daha ringin ortasında karşı karşıya geldi. ve daha önce bir dakikanın bu kadar çabuk geçebileceğini söyleseler asla inanmazdı. Bir an, nedendir bilinmez, içine bir kurt düştü. Joe'sunun dinlenme süresinden çalındığı kuşkusuna kapıldı. Ponda yine saldırdı. Hem de eskisinden beter sağlı sollu öyle bir girişti ki, yumrukların şiddetinden üç dört adım geri geri gitti Joe. Kaplan gibi sıçrıya sıçrıya onu kovaladı Ponda. Joe, dengesini koruyabilme çabası içinde elinde olmaksızın bedenini dikleştirip bir kolunu yana uzatınca açığı vermiş oldu. Bu pozisyonda başı artık omuzlarının korumasında bulunmuyordu. İnanılmaz bir hızla saldıran Ponda, yine aynı hızla müthiş bir kuraşe çıkardı Joe'nun açıkta kalan çenesine doğru. Çevik bir eskiyiv hareketiyle öne eğilip çenesini kurtaran Joe'nun başının arkasını sıyırarak geçti yumruk. Tam doğrulurken bu sefer de Ponda'dan müthiş bir direk geldi. Yumruk yerini bulsa Joe'yu sırt üstü yere yapıştırması işten bile değildi. Ama saniyenin kesri kadar Ponda'dan hızlı davranan Joe yine bir eskiyle eğilirken yumruk bu sefer de omzunu yalayarak havayı dövdü. Ponda'nın sağ direğini de aynı yöntemle savuşturan Joe... Selameti rakibine sarılmakta buldu. Bayılma raddesine gelen Genevieve'in kasılmış bedeni gevşedi ve rahat bir soluk aldı kızcağız. Çılgınlar gibi bağıran seyircilerin avazelerinden salon inim inim inliyordu. Silverstein ayağı fırlamıştı. Tamamıyla kendinden geçmiş bir halde ellerini kollarını savura savura haykırıyordu. Bay Claussen bile kendini tutamayıp heyecanını açığa vurmuştu. Yanındakinin kulağına avaz avaz bağırarak bir şeyler söylüyordu. Hakem, boksörleri birbirinden ayırdı ve dövüşü yeniden başlattı. Joe eğiliyor, kalkıyor, geriye kaçıyor, ayak oyunlarıyla ringin içinde dolanıyor, yumruk kasırgasından kurtulmanın bir yolunu buluyordu. Kendisi pek ender yumruk çıkarıyor ama saldırısı kadar savunması da yaman olan Ponda, bir kedi çevikliğiyle bunları kolayca savuşturuyordu. Kiloca olduğu kadar kuvvet bakımından da Joe'nun bu müthiş rakip karşısında hafif kaldığı görülüyordu. Joe için tek umut kalıyordu geriye. Ponda'nın böyle saldıra saldıra sonunda bütün gücünü tüketmesi. Bütün bunlardan haberi olmayan Genevieve, sevgilisi neden hala dövüşe girmiyor diye meraklanmaya başlamıştı. Kızıyordu Joe'ya. Onu bu kadar hırpalayan şu hayvandan öcünü aldığını bir an önce görmek istiyordu. Genevieve... Sabırsızlıktan, sinirinden, neredeyse ağlayacak hale geldiği sırada Joe, Pondon'a getirip Ponda'nın tam ağzının ortasına esaslı bir yumruk patlattı. Sersemletici bir darbeydi bu. Genevieve, Ponda'nın kafasının silkelenir gibi sert bir hareketle geriye kaykıldığını ve dudaklarının bir anda kıpkırmızı kan kesildiğini gördü. Gerek aldığı yumruk, gerek kalabalıktan yükselen çığlıklarla alkışlar, Ponda'nın öfkesini daha beter kamçıladı. Kudurmuşçasına saldırdı Joe'nun üstüne. Bu çılgınca saldırının şiddeti yanında daha önceki saldırıları solda sıfır kalırdı. Bir daha yumruk atma fırsatı bulamayan Joe'nun elinden bu fırtınayı atlatana kadar ayakta kalabilme çabası içinde eğilip kalkmaktan, eskiv yapmaktan, kapanmaktan ve rakibine sarılmaktan başka bir şey gelmiyordu. Ne var ki rakibe sarılmak da öyle yüzde yüz güvenli bir yol değildi. Boksörün rakibine sarıldığı sırada da her an tetikte olması gerekiyordu. Hele sarılma pozisyonundan çıkarken boksörlerin birbirinden ayrılma anı en tehlikeli andı. Birbirlerine sarıldıklarında Joe'nun Ponda'ya iyice yapışmak için tuhaf hareketlerle adamın üzerine yüklenmesi ve çok komik geliyordu. Ama biraz sonra Joe'nun bu davranışındaki hikmeti anladı. Yine böyle birbirlerine sarılırken Joe henüz Ponda'ya iyice sokulamadığı sırada... Ponda'nın çıkardığı sert bir aparkat Joe'nun çene ucunu kıl payı sıyırıp geçti. Bunu izleyen bir başka sarılma sırasında da Genevieve Joe'nun rakibine iyice sokulduğunu görüp sevgilisi güvende diye gevşiyerek tam rahat bir soluk alacağı sırada Ponda sağ kolunu kaldırdı ve yandan aşağı doğru Joe'nun tam böbreğinin üstüne müthiş bir darbe indirdi. Seyirciler korkuyla bağırırken Joe atik davranıp rakibinin kollarını kendi kollarının arasında iyice sıkıştırarak ikinci bir kez vurmasına engel oldu. Gong çaldı ve göz açıp kapayana kadar geçen bir dakikalık dinlenme süresi sonunda iki boksör yeniden kapıştılar. Ama bu kez Joe'nun köşesinin hemen önünde zira Ponda Gong'la birlikte yerinden yıldırım gibi fırlayıp ringin ortasına geçmiş ve Joe'nun ileri çıkmasına fırsat bile vermeden yüklenmişti üstüne. Joe'nun tam böbreğinin üstünde Ponda'nın demin vurduğu yerde bembeyaz tende belirgin olarak görünen bir kızarıklık vardı. Genevieve büyülenmiş gibi eldiven büyüklüğündeki bu kızarıklıktan gözünü ayıramıyordu. Fena halde korkmuştu. Joe ile Ponda bir kez sarılıp ayrıldılar ve ikinci sarılmanın hemen başında Ponda aynı vuruşu bir kez daha tekrarladı. Ama bundan sonraki sarılmalarda Joe eldiveninin koncunu Ponda'nın ağzına dayayıp kafasını geri itmek suretiyle bu tür vuruşlardan çoğunlukla kendini koruyabildi. Bununla birlikte roundun sonuna kadar Ponda üç kez daha aynı oyunu tekrarlamayı başardı. Ve üçünü de hep aynı yaşamsal bölgeye vurdu. Bir round daha gelip geçti ve Joe fazla hırpalanmadıysa da Ponda'nın gücünde de hiçbir azalma gözlenmedi. Beşinci roundun başlarında bir aralık köşeye sıkıştırılan Joe sarılmaya hazırlanıyormuş süsü vererek öne doğru eğilir gibi yapıp Ponda onu göğsüyle karşılamak için gövdesini dikleştirdiği anda ama tam zamanında hafifçe gerileyip Ponda'nın korumasız kalan midesine girişti. Şimşek gibi dört yumruk vurdu Ardarda, bir sağ bir sol bir sağ bir sol hem de öyle sıkı vurdu ki canı adam akıllı yanan Ponda sendeleyerek geriledi. Gardı düştü. Omuzlarını kaldırarak kamburunu çıkardı. İki büklüm yere çökmesine ramak kalmıştı. Açığı yakalayan Joe fırsatı kaçırmadan Ponda'nın tam ağzına bir direk çıktı. Hemen ardından da çeneye sağlı sollu iki kroşe çaktı. Kroşelerin ikincisi tam yerini bulmayıp çene ucuna oturmuş ama bu bile Ponda'yı yana doğru sendel etmeye yetmişti. Bütün salon ayağa kalkmıştı. Bağırmayan bir kişi yoktu salonda. Adamların bir ağızdan ''İşte buraya kadar, bitirdi işini.'' diye bağırdıklarını duyan Cenevive de sonun başlangıcına gelindiğini sandı. Cenevive de kendinden geçmiş, acıması macıması kalmamıştı. Sevgilisinin vurduğu her yıkıcı yumruk onu bir kat daha coşturuyordu. Ne var ki Ponda'nın enerjisi bitmek bilmiyordu. Gerçi şimdi Joe onun peşindeydi. Şimdiye kadar nasıl o bir kaplan gibi Joe'yu kovalayıp durduysa, şimdi de Joe onu kovalıyor Durmadan üstüne gidiyordu. Ama Ponda'nın çenesine savurduğu iki kroşenin ikisi de havayı dövdü. Sersemlemesi geçip çabucak kendini toplayan, eski gücüne kavuşan Ponda, mükemmel eskivlerle iki yumruğu da boşa çıkarmayı başardı. Joe, son yumruğu bütün gücüyle savurduğu için yumruğu boşa gidince, hızını alamayarak yarım dönmüş durumda ileriye doğru yan yan gitti. O anda da Ponda sol kroşesini indirdi. Yumruk Joe'nun tam ense köküne geldi. Genevieve, sevgilisinin kollarının gevşeyip sarktığını ve bir anda yere verdiğini gördü. Hemen Joe'nun üzerine doğru eğilen hakem vakit geçirmeden saymaya başladı. Kolunu her indirip kaldırışı bir saniyenin geçtiğini gösteriyordu. Salona bir ölüm sessizliği çökmüştü. Hak ettiği alkışı almak için salona doğru hafifçe dönen Ponda'yı alkış yerine bu ölüm sessizliği karşıladı. Ponda öfkesinden kuduracak haldeydi. Bu kadar da haksızlık olmazdı. Seyirciler sadece rakibini alkışlıyordu. Bir yumruk atsa alkışlıyorlar, bir yumruğu savuştursa gene alkışlıyorlardı. Ama Ponda'ya gelince maçın başından beri dövüşe giren, maçı götüren kendisi olduğu halde seyircilerden bir tek bravo olabilmiş değildi. Ateş saçan kin dolu gözlerle fırlayıp yerde perişan yatan rakibinin yanına geldi. Sağ kolunu geriye alıp Joe ayağa kalkmaya davrandığı anda olanca gücüyle vurmak üzere eğilerek bekledi. Hala Joe'nun üzerine eğilmiş vaziyette sağ kolunu indirip kaldırarak saymakta olan hakem sol eliyle Ponda'yı geri itti. Bunun üzerine Ponda yine öyle eğilmiş durumda Joe ile hakemin çevresinde dönmeye başladı. Şimdi hakem de bir yandan sol eliyle onu geride tutmaya ve kendisini Ponda ile Joe arasında tutmaya çalışarak Ponda ile birlikte dönüyordu. Dört, beş, altı diye saymaya devam ederken Joe yattığı yerde zorla toparlanıp dizlerinin üzerine kalkmaya çalışıyordu. Bunu başardı da. Şimdi bir dizi yukarıda, iki eli yere dayanarak tek dizinin üstünde oturuyor, kalkmaya hazır bekliyordu. Seyircilerden sayana kadar bekle, sayana kadar bekle diye bağıranlar oluyordu. Ringin kenarından Joe'nun yardımcılarından biri de Tanrı aşkına acele edeyim deme sakın diye seslendi. Genevieve'in gözü ister istemez bu gence kaydı ve adamcağızın bembeyaz olmuş gergin bir yüzle kıpır kıpır oynayan dudakları arasından hakemle birlikte saydığını gördü. Yedi, sekiz, dokuz diye ilerliyordu saniyeler. Tam dokuz sayıldığında ve tam hakem Ponda'yı son kez eliyle ittiği sırada Joe iki büklüm bir durumda ve eldivenleriyle yüzünü koruyarak ayağa fırladı. Ayaklarının üstünde biraz zor duruyor gibiydi. Ama hiç telaşlı değildi. Hiç. Ponda hemen olanca gücüyle yeniden müthiş bir saldırıya geçti. Geçmesiyle de önce bir aparkat ardından da sıkı bir direk çıkardı. Ne var ki Joe bunların her ikisini de eldivenleriyle karşıladı. Üçüncü yumruğu bir eskiyle savuşturdu. Ve dördüncü yumruğu savuşturmak için ayak oyunuyla yana kaçtı. Bu arada da yağmur gibi gelen yumrukların karşısında geriliğe geriliğe köşeye sıkıştırılmış bulunuyordu. Dizlerinin çözüldüğü, ayakta durmakta zorluk çektiği, öne arkaya sallandığı görülüyordu. Artık kaçacak yerde kalmamıştı. Ponda vuracağı yeri şavullamak ister gibi bir an durdu. Ve bir sol gösterip sağ müthiş bir yumruk çıkardı. Joe... Bir eskiyle bunu savuşturup hemen rakibine sarıldı. Ve kısa bir süre içinde olsa kendini güvenceye aldı. Ponda sımsıkı sarılan Joe'nun kollarından kurtulmak için deli gibi çırpınıyordu. Rakibi bu kadar uzun süre dayanabildiği için zaten öfkeden kuduran adam çılgın gibi silkeleniyor bir an önce kurtulup Joe'nun işini bitirmek istiyordu. Öte yandan ölüm kalım mücadelesi veren Joe da canını dişine takmıştı. Ponda bir kolunu kurtarınca öbür kolunu, o kolunu kurtarınca öteki kolunu sıkıştırıyor, başını rakibinin omzu üstünden çekmeden yumuldukça yumuluyor, ne yapıp ediyor, kene gibi yapıştığı adamı bırakmıyordu. ''Break!'' diye bağırdı hakem. Joe duymamış gibi daha sıkı sarıldı rakibine. Ponda tıkanırcasına bağırdı hakeme. ''Çeksene şunu be! Niye ayırmıyorsun Allah'ın cezasını?'' Hakem, Ayrılması için bir ihtarda daha bulundu Joe'ya. Oyunun kurallarını ve kendisinin şu ana kadar kural dışına çıkmadığını bilen Joe, aldırış etmedi hakemin ihtarına. Rakibine sarılmış olarak kaldığı süre boyunca, her geçen saniye gücünü topladığını, bilincinin açıldığını, gözlerinin önündeki örümcek ağlarının dağıldığını hissediyordu. Round'un henüz başında oldukları için ne yapıp edip zaman kazanması, bu roundu ayakta tamamlaması gerektiğini biliyordu. Hakem yaklaştı, her ikisini omuzlarından tutarak şiddetle çekti ve birbirlerinden iyice ayırabilmek için aralarına girip göğüslerinden itti. Ponda, serbest kalır kalmaz, avının üstüne atlayan bir yırtıcı hayvan gibi saldırdı hemen. Ne var ki, Joe anında kapanarak onun yumruklarını bloke etti ve sarıldı. Aynı mücadele bir kez daha başladı. Ponda, Kurtulma çabası içinde Joe da bırakmama azmiyle yeni baştan itişip kakışırlarken hakem gelip yine ayırdı. Joe bu seferde Varta'yı kazasız belasız atlattıktan sonra bir kez daha sarıldı rakibine. Joe böyle rakibine sarıldığı zamanlar rakibinin ona hiç dayak atamadığını fark etmişti Genevieve. Öyleyse hakem neden Joe'nun rahat rahat sarılmasına izin vermeyip iki de bir ayırıyordu onları? Zulümdü bu hakemin yaptığı. Böyle anlarda şu güleç yüzlü, sempatik Edie Jones'tan nefret ediyordu Genevieve. Hakemin onları her ayırışında kız iskemlesinden doğruluyor ve hırsından yumruklarını öyle sıkıyordu ki avcuna batan tırnakları canını acıtıyordu. Genevieve upuzun gelen üç dakikalık roundun geri kalanı da hep böyle sarılıp ayrılmalarla geçti. Ponda bir kerecik olsun rakibine indirici bir yumruk vurma fırsatını bulamadı. Bulamadığı ve ayakta durmaya mecali kalmamış rakibini şu perişan durumunda bile bir türlü yere indiremediği için de öfkeden kudurdukça kudurdu. Bir yumruk, bir tanecik yumruk vurabilse yetecekti. Oysa o bir tanecik yumruğu vuramıyordu işte. Boksörlükteki geniş deneyimi ve serin serinkanlılığı sayesinde kurtarıyordu Joe paçasını. Bulanık bilinci... Ve titreyen bedeniyle rakibine sarılmaktan başka çaresi olmadığını bir an bile aklından çıkarmayan Joe, fırsatını bulur bulmaz rakibine sarılıyor, sarılınca da bırakmıyordu. Bunu sürdürdükçe gücünü yavaş yavaş yeniden toplamakta olduğunu fark ediyordu. Bir aralık istediği yumruğu bir türlü vuramamaktan ötürü gözü dönen Ponda, o hırsla Joe'yu belinden kavrayıp yere vurmaya kalktı. Silverstein'in cırtlak, alaycı sesi yükseldi. Bir de ısır bari, ne duruyorsun? O sessizlik içinde bütün salonda duyulan alay, tüm seyircilerin tuttukları boksörün perişan durumu yüzünden tef gibi gerilmiş olan sinirlerini bir anda gevşetti ve salonda histerik bir kahkaha tufanı koptu. Silverstein'in alaycı sözlerini de duymuştu ve gerçekten de tam yerinde oturtulan nükteye gülmemek onun da elinden gelmezdi. Üstelik bütün seyircilerin rahat bir soluk aldığını görerek onun da sinirleri gevşemişti. Ama buna rağmen çektiği ve çekmekte olduğu bunca üzüntüden yaşadığı dehşet dolu dakikalardan sonra gülebilecek gücü kendinde bulamadı. Midesi bulanır, başı döner gibi oldu. İyiden iyiye ferahlayan seyirciler arasından neşeli bağırmalar yükseliyordu. ''Isır onu, isır, kulağını ısır, kulağını. Hadi Ponda, koparsana kulağını. He?'' ''Zaten başka türlü yenemez ki. Ye onu. Ye. Hadi bakalım. Dişlerini geçir.'' Bunların ponda üzerindeki etkisi yıkıcı oldu. Daha beter kudurdu. Kudurdukça daha beter çaresiz kaldı. Çaresiz kaldıkça köpürdü. Körük gibi soluyor, homurdanarak saldırıyor. Boşa giden her saldırısıyla birlikte gücünü boşu boşuna tüketmekte olduğunu kendi de fark ederek daha beter hırslanıyor hırsını alabilmek içinse daha çok güç harcamak zorunda kalıyordu. Joe, büyük bir sükunetle ona sarılıp dinlenirken, Ponda tıpkı kıstırdığı kediyi belinden yakalayıp silkeleyerek yere çakmak hırsıyla, gözü dönmüş bir teriyer gibi zıplayarak, kıvranarak, silkelenerek kendini helak ediyordu. Ayrılır ayrılmaz da gözünü yok etme hırsı, öldürme hırsı bürümüş bir vahşi gibi, yeniden ama körü körüne saldırıyordu. Maçı dürüstçe yönetmek, bir haksızlık yapmamak isteyen hakem, gerçekten de olağanüstü bir çaba harcıyor, sık sık onları ayırmak zorunda kalıyordu. Yanaklarından ters üzülüyordu adamın. Hakem onları ayırana kadar her seferinde akla karayı seçiyor ama Joe her seferinde daha ayrılır ayrılmaz yeniden sarıldığı için nefes alacak zaman bulamıyordu adamcağız. Ponda da aynı şekilde bedenine sarmaşık gibi dolanan kollardan kurtulmak için çabalayarak Tüketiyordu kendini. Bir türlü serbest kalamıyordu. Vurabilmek için Joe'ya yaklaşması gerekiyor. Yaklaşınca da kendini onun kolları arasında buluyordu. Küçük soyunma odasında iskemleye oturmuş, öne doğru eğilerek dikiz deliğinden olanı biteni seyreden Genevieve de en az Ponda kadar şaşkındı. Gerçi o, kendisine bir ölüm kalım savaşı gibi gelen bu dövüşün taraflarından biriydi. Ve doğal olarak da Joe'yu tutuyordu. Ama... Joe'nun ne yapmak istediğini anlayabilmiş değildi. Niçin dövüşmüyordu Joe? Boksun inceliklerini akla ermediği için seyircilerin çok iyi anladıkları şeyi o bir türlü anlayamıyordu. Hele seyircilerin boks denen bu oyunda ne bulduklarını, neden kendilerini bu işe bu kadar kaptırdıklarını hiç mi hiç anlayamıyordu. Oyun, Genevieve için bir giz olarak kalmakta devam ediyordu. Oyunu kendi gözleriyle görüp seyrederken onu düşündüğünden de gizemli, anlaşılmaz buluyordu. Oyunun gücü. Neydi bunun sırrı? Durup durup karşısındaki adama sarılmaktan, durup durup yumruk atmaktan, hele habire yumruk yemekten nasıl bir zevk alıyordu Joe'su? İnsan canının yanmasından nasıl zevk duyabilirdi? Oysa kendisi Joe'ya çok daha büyük zevkler sunabilirdi hiç kuşkusuz. Joe'ya dinginliği sunabilirdi. Rahatı sunabilirdi, neşeyi ve sevinci sunabilirdi. Joe'yu kazanmak, Joe'nun ruhunu kazanmak için şu oyunun verdiklerinden hem çok daha fazlasını hem çok daha güzelini verebilirdi kendisi. Oysa Joe ikisiyle birden oynaşıyordu. Bir yandan kendisini kollarının arasında tutarken öbür yandan başını oyuna doğru çevirip onun ayartıcı sesine kulak veriyordu. Oyunun sesindeki ayartıcılığın Karşı konulmaz çekiciliğin nereden geldiğini ise bir türlü anlayamıyordu Genevieve. Gong vurdu. Ponda'nın köşesinde birbirlerine sarılmış adamların tam da hakem tarafından ayrıldığı sırada sona ermişti Round. Gong'un vuruşuyla birlikte Joe'nun beyaz yüzlü genç yardımcısı hemen iplerin arasından ringe atladı. Joe'yu belinden kavradığı gibi yerden keserek koşa koşa kendi köşesine götürdü. Yardımcıları... Hiç vakit kaybetmeden üşüşüp canla başla çalışmaya koyuldular. Kimi Joe'nun bacaklarına masaj yaparken, Kimi midesiyle göğsünü ovalıyor, Kimi de rahat soluk alabilmesi için şortunun lastik kemerini açıyordu. Genevieve ömründe ilk kez bir erkeğin nasıl karnından soluk aldığını görüyordu. Tramvaya yetişmek için koştuğu zaman kendi de soluk soluğa kalır, Göğsü kalkar kalkar inerdi ama böyle bir şey görmemişti. Joe'nun karnı her soluk alışında inanılmayacak kadar şişip her soluk verişinde içeriye çöküyordu. Genevieve'in burnuna bir yerden amonyak kokusu çalındı. O sırada Joe'nun burnunun altına ıslak bir sünger tutmuşlardı ve Joe bu süngeri derin derin kokluyordu. Genevieve'in duyduğu koku da işte Joe'ya kendine gelmesi için koklattıkları amonyaklı suya batırılmış o süngerden geliyordu. Joe ağzına bir yudum su alıp çalkaladı. Gargara yaptı. Sonra ağzına verilen yarım limonu emdi. Bu sırada havlucular da ellerindeki havluları Joe'nun yüzüne doğru çılgınlar gibi çırparak ona hava yetiştirmeye çabalıyordu. Joe'nun ciğerlerine çektiği hava gümbür gümbür atan yüreğinin pompaladığı kanı temizleyecek. Temizlenen kanı da dövüşün bundan sonraki bölümü için gerekli gücü sağlayacaktı ona. Joe'nun kızışan bedeni ıslak süngerlerle ovuluyor Başından aşağı şişe şişe sular dökülüyordu. Altıncı roundu başlatan Gong vurdu. Islanan bedenleri pırıl pırıl parlayan iki boksör birbirlerine doğru ilerledi. Hasmı iyice kendini toparlayamadan onu yakalayıp işini bitirmek isteyen Ponda, ringin üçte ikilik bölümünü koşarak geçti. Ne var ki Joe, Varta'yı atlatmıştı. Gücünü epeyce topladığı gibi toplamakta da devam ediyordu. Ponda'nın var gücüyle savurduğu üç beş yumruğu başarıyla savuşturduktan sonra bir tane de kendisi vurup Ponda'yı sendel etti. Ve saldırısını sürdürmek amacıyla ileriye doğru bir adım attıysa da akıllıca bir kararla vazgeçip kapandı. Nitekim Ponda yumruğu yiyip sendeledikten sonra çabucak toparlanmış müthiş bir karşı saldırıya geçmişti. Kasırga gibi yükleniyordu Joe'ya. Dövüş tıpkı başladığı gibi devam ediyordu. Joe savunmada kalıyor, Ponda saldırıyordu. Ama Ponda'nın içi hiç rahat değildi. Dövüşü kendi istediği biçimde götüremiyordu. Her an başına bir iş gelebilir, en amansız saldırılarından birini yaptığı sırada rakibi onun açığını yakalayarak yumruğu indirebilirdi. Joe gücünü boşa harcamıyordu. Ponda'nın on yumruğuna karşılık bir yumruk çıkarıyor ama çıkardığı yumruk hedefine hemen hemen hiç şaşmıyordu. Gerçi Ponda yağmur gibi yağdırdığı yumruklarıyla ona göz açtırmamaya çalışıyordu ama Joe'nun bir kaplan çevikliğiyle vurduğu hatırı sayılır yumrukları da hesaba katmak zorundaydı. Her an gelebilirdi böyle bir yumruk. Bu yüzden Ponda'nın saldırıları artık eskisi kadar etkili olamıyor, başlangıçtaki gözü kara saldırılarında görülen yıkıcı şiddet tavsiyordu. Derken dövüşün gidişatında belirgin bir değişiklik oldu. Seyirciler hemen fark ettikleri halde Genevieve bunu ancak dokuzuncu roundun başlarında anlayabilecekti. Joe artık savunmadan saldırıya geçmişti. Sarılmalarda şimdi böbrek üstüne çalışan Joe'ydu. Roller değişmişti artık. Her sarılmada ama her seferinde rakibin böbreğinin üstüne hiç değilse bir yumruk vuruyordu Joe. Hem de hiç elini sakınmadan olanca gücüyle vuruyordu. Sarılmalardan ayrılırken de şimdi aparkatları, kroşeleri, direkleri vuran hep Joe oluyordu. Bununla birlikte Joe, rakibinin o kasırgayı andıran saldırılarından birine geçeceğini hissettiği anda derhal kapanıp zarif ayak oyunlarıyla kendini güvenceye almayı da hiç ihmal etmiyordu. 6, 7 ve 8. roundlar hep böyle geçti ama Ponda, Eskisine oranla gözle görülür biçimde güçten düşmesine rağmen yine de kolay kolay sıfırı tüketeceği benzemiyordu. İşi zordu Joe'nun. Adamın hesabını bir yumrukla, beş yumrukla, on yumrukla görmek mümkün değildi. Ponda'nın muazzam gücünü sıfıra indirebilmek için Joe'nun hiç durmadan çalışması, göz açtırmadan yumruk yağdırması gerekiyordu. Joe'da bunu bilerek Ponda'ya hiç dinlenme fırsatı vermiyordu. Önde tuttuğu sol ayağının sert branda üzerinde çıkardığı tap tap tap sesleri aralıksız duyuluyor. Joe rakibine solu kaldırmadan kovalıyordu onu. Ardından kaplan gibi atılıp içeri giriyor, kombine yumruklar çıkarıp çevik bir ayak oyunuyla çekiliyor. Sonra yine hep önde tuttuğu sol ayağının tap tap tap sesleriyle Ponda'nın üstüne üstüne giderek kovalamayı sürdürüyordu. Ponda saldırıya geçecek oldu mu yine hemen kapanıp, Saldırıyı savuşturur savuşturmaz da o tap tap tap sesleriyle kovalama yeniden başlıyordu. Ponda yavaş yavaş tükeniyordu. Seyirciler için maçın sonu çoktan belli olmuştu. Sevgilerini aslanımco Joe avazeleriyle şimdiden ilan edenler oluyordu. Hatta bazılarının yahu bu bahisten para kazanmak da ayıp oluyor yani diye gırgır geçtikleri duyuluyordu. Ponda be niye hala ısırmıyorsun? ''Diş mi geçiremiyorsun yoksa ha?'' Bir dakikalık dinlenme sırasında Ponda'nın yardımcılarına çok iş düştü. Ponda'ya güç kazandırmak için hiç bu kadar çalıştıkları olmamıştı şimdiye kadar. Onun o muazzam gücünün tükenmez olduğuna inanan yardımcılarının güvenleri iyiden iyiye sarsılmıştı. Genevieve, bir yandan onların hummalı gayretlerini izlerken bir yandan da Joe'nun beyaz yüzlü yardımcısının yaptığı uyarılara kulak veriyordu. ''Acele etme.'' ''Sakın acele etme'' diyordu Joe'nun yardımcısı. ''Kıvamına getirdin ama sakın acele edeyim deme. Onun ne dövüşken adam olduğunu bilirim ben. Çok seyrettim onu. On sayılana kadar yerde kalıp kalkar kalkmaz bir yumrukta rakibini devirdiğini görmüşümdür. Ayakta sallanır da yine de yumruk çıkarır bu herif.'' Bir seferinde Mickey Salovin bunun pestilini çıkarmış... Tam altı kere üst üste yeri öptürmüştü aynı rahatta. Ponda kalkamıyordu. Yıkılıyor, kalkıyor, yıkılıyor, kalkıyordu. Derken Mickey bir açık verdi. Ponda da çaktı yumruğu. İki dakika sonra Mickey gözlerini açtığında ne oldu bana yahu diye soruyordu. Onun için sen de sakın ihtiyatı elden bırakayım deme. Bundan sonra artık açık vermenin anlamı yok. Ters bir yumruk almamaya bakacaksın. Bak... Ben bu maçta senin üzerine para yatırdım. Ama ona kadar sayıldığı halde herifin yerden kalkamadığını gözlerimle görmedikçe param cepte diyemem. Ponda'nın göğsünü ve omuzlarını ıslak süngerle siliyorlardı. Gong vurduğunda yardımcılarından biri onun tepesinden aşağı bir şişe suyu boca etmekteydi. Ponda ringin ortasına ilerlerken yardımcısı da hala şişeyi onun tepesinden aşağı tutarak Boksörle birlikte birkaç adım yürüdü. Hakem bağırınca adam ringten çabuk çıkabilme telaşı içinde elinden şişeyi düşürdü. Sularını lıkır lıkır brandanın üstüne akıta akıta bir süre yuvarlanan şişeyi hakem ayağının ucuyla ringten dışarı attı. Cenevive bundan önceki roundların hiçbirinde Joe'nun yüzünde şimdiki dövüşken ifadeyi görmemişti. O sabah halı mağazasında Joe ona oyunun kendisi için ne anlama geldiğini anlatırken de yüzünde aynen bu ifade vardı. Joe'nun yüzü maç boyunca çoğunlukla o çocuksu ifadesini korumuştu. Zaman zaman rakibi tarafından çok kötü hırpalandığı sıralarda bakışlarına buz gibi bir ifade gelmiş, hatta bazen canını dişine takarak direnmeye çalıştığı sıkışık anlarında yüzünün bütün çizgilerinin değişime uğrayarak, kötücül bir anlam kazandığı bile olmuştu. Oysa şimdi maçta üstünlüğü eline geçirdiği şu sırada yüzünün aldığı ifade bunların hiçbirine benzemiyordu. Şimdi sabah halı mağazasında gördüğü o yırtıcı ifade vardı yine Joe'nun yüzünde. Cenevip bunu gördü ve görür görmez tüylerinin ürperdiğini hissetti. Bu ifade Joe'yu nasıl da vermişti bir anda. Joe'yu Ruhunun en gizli köşelerine kadar tanıdığını, onu adeta avcunun içinde tuttuğunu sanırdı. Oysa şimdi tanımadığı bir yüz vardı karşısında. Işıltılar saçan çelikten gözlere sahip bu çelikten yüzü tanımıyordu. Tanrı'nın emrini yerine getirme azminden başka hiçbir ifade taşımayan Azrail'in soğuk yüzüydü bu. Tanrı'nın ölüm meleğinin yüzü. Ponda maçın başındaki gibi fırtına yandıran saldırılarından birini daha ortaya koymak için yüklenmeyi denediyse de tam ağzının üstünde patlayan bir yumrukla durduruldu. Ondan sonra da hep o geriledi, hep Joe kovaladı. Göz açmasına, soluk almasına olanak tanımadan, adım adım rakibini kovalayan durmadan üstüne giden Joe, dinlenme fırsatı vermiyordu ona. Round, 13. Round... Ponda'nın kendi köşesinde başarısız bir hamle girişimiyle kapandı. Ponda yine öyle gözü kara bir saldırıya girişecek olduysa da bir anda kendini yerde buldu ve dizlerinin üstünde dokuz sayılana kadar bekledi. Ayağa kalkınca Joe'ya sarılmak istedi. Ama bu sefer de Joe'nun o müthiş mide kroşeleriyle karşılaşıp üst üste dört tane öyle sert yumruk aldı ki gong vurduğunda Kendini sırt üstü yerde bulmaktan ancak yardımcılarının kucaklaması sayesinde kurtulabildi. Joe kendi köşesine koşarak döndü. Yardımcısına ''Bu sefer işini bitireceğim.'' dedi. ''Artık tam kıvamına getirdin.'' dedi yardımcısı. ''Bu sefer bitirirsin işini. Yalnız yine de dikkatli ol. Kazaya gelme. Kolla kendini.'' Joe oturduğu yerde ayaklarını bitiştirmiş, öne doğru eğilmiş... Çıkışa hazır bir koşucu gibi Gong'u bekliyordu. Gong'la birlikte şimşek gibi fırlayıp ringi boydan boya koşarak geçen Joe, rakibini daha taburesinden kalkarken yardımcılarının kolları arasındayken yakaladı. Ve Ponda şimşek gibi çenesinin üstünde patlayan bir sağ ile yardımcılarının kolları arasından savrulup yeri öptü. Ponda, Taburelerin, kovaların, yardımcılarının yarattığı kargaşa arasında yerinden doğrulmaya çalışırken Joe onu bir kez daha indirdi. Ponda kendi köşesine sıkıştırılmıştı. Köşeden kurtulmadan önce de üçüncü bir kez yeri öpmekten kurtulamadı. Joe sonunda bir kasırga kesilmişti. Genevieve onun maçtan önce söylediği sözü hatırladı. Ben onun üzerine gitmeye başladım mı bil ki Ponda'nın sonu geldi demektir demişti. Ponda'nın sonunun geldiğini seyirciler çoktan anlamıştı. Bütün salon ayaktaydı. Kalabalık, gırtlağını paralarcasına bağırıyor, ay yuka çıkan sesler, Cenevi ve kurt ulumaları gibi geliyordu. Sevgilisinin kesin zaferine olan inancının verdiği gönül rahatlığıyla, Ponda'ya duyduğu nefreti unutan Cenevi'nin yüreği sızladı adamın haline. Bir saniyecik olsun kendini güvenceye alabilmek için adam kapanıyor, eğilip kalkıyor, geri kaçıyor, yana kaçıyor ama boşuna çırpınıyordu. O bir saniyeyi bile vermiyordu ona Joe. Ponda düşüyor, kalkıyor, durmadan yeri öpüyordu. Sırt üstü yuvarlanıyor, yanlamasına yuvarlanıyor, yuvarlanıyor da yuvarlanıyordu. Sarılmalarda yiyordu yumruğu, ayrılmalarda yiyordu yumruğu. Kısa mesafeden vurulan bu sarsıcı yumruklar pondayı serseme çeviriyor, kaslarının gücünü son damlasına kadar çekip alıyordu. Yumruk yağmuru altında geriliye geriliye köşeden köşeye kaçıyor, köşelere sıkışıyor, köşelerden kurtulunca iplere yaslanıyor, yaylanıp öne doğru çıkınca yeni bir yumruk sağına ile yeniden iplere yaslanıyordu. Gözü kapalı savurduğu yumrukların hepsi de havayı dövüyordu. İnsana benzer yanı kalmamıştı Ponda'nın. Tepelenmekte olan yabani bir hayvanın can havliyle saldırması gibi homurdana homurdana, körü körüne saldırıyor, saldırdıkça yiyordu dayağı. Bir ara pestile çıkmış bir halde dizlerinin üzerine düştüğü halde hakemin saymasını beklemeyi bile akıl edemedi. Ve o sersemlemiş haliyle sallana sallana ayağa kalkarken yediği müthiş bir yumrukla fırıldak gibi dönerek iplerin üzerine yığıldı. Bu korkunç, bu acımasız işkenceye rağmen insanlıktan çıkmış şu haliyle bile kahramanca direnen Ponda, kançanağına dönmüş gözleriyle soluk solağa rakibine bir tane yumruk vurabilmek için hala saldırıyor, dövüşü sonuna kadar bırakmamaya kararlı olduğunu gösteriyor ama elinden bir şey gelmiyordu artık. Körlemesine giriştiği her saldırısı, onu biraz daha hırpalayan müthiş bir karşı saldırıyla karşılanıyor bu karşı saldırı önünde gerilemek zorunda kalıyordu. İnatla bir kez daha saldırdı Ponda ve yine bir karşı saldırı önünde geriliğe geriliğe kendi köşesine kadar geldi. Tam o sırada Joe'nun ayağı ıslak branda üzerinde kayıverdi. Ponda'nın kanla dolmuş, bulanık bakan gözleri önüne çıkan bu fırsatı gördü. Bulanık bilinci durumu algılayabildi. Şansının yardımıyla karşısına çıkan bu fırsatı kaçırmamak için kalan gücünün tümünü yumruğunda topladı. Joe tam ayağa kaydığı ve suratı tabak gibi ortaya çıktığı anda çenesinin altına yedi yumruğu. Gövdesi havalanır gibi oldu sırtüstü giderken. Genevieve onun bütün kaslarının daha yere düşmeden gevşediğini gördü ve kafasının arkası sert brandaya çarpınca çıkan sağır gürültüyü duydu. Bütün salon ayakta avaz avaz bağırırken yıldırım düşmüş gibi bir anda kesiliverdi sesler. Hakem hareketsiz yatan boksörün üzerine doğru eğilerek saymaya başladı. Sendeliye sendeliğe bir iki adım atan Ponda dizlerinin üstüne düştü. Ama yine kalktı ve bir sarhoş gibi sallanırken nefret dolu gözlerini seyircilerin üzerinde gezdirdi. Bacakları titriyor, ikide bir dizleri bükülüyordu. Göğsü körük gibi inip kalkıyor, soluk alabilmek için çırpınıyordu. Yana doğru yuvarlanırken kolunun rastlantı eseri iplere takılması sayesinde yere düşmeden durabildi. Sırtını iplere yaslayıp, kollarını ipe geçirerek ancak durabildi ayakta. Hakem on saniyeyi sayıp ona kazandığını bildiren işareti yapıncaya kadar Ponda o durumda başı öne düşmüş, tüm bedeni gevşemiş olarak bekledi. Ponda seyircilerden hiç alkış almadı. İplerin arasından zorlukla geçerek yuvarlanırcasına kendini yardımcılarının kolları arasına bıraktı. Yardımcıları kollarına girip onu ayakta tutmaya çalışarak seyircilerin arasından yandaki koridora çıkardılar. Joe hala yerde yatıyordu. Yardımcıları gelip onu köşesine kadar taşıdılar. Taburesine oturttular. Joe'ya ne olduğunu görmek isteyerek ringe dolan meraklı kalabalığını çoktan ringte yerini alan polisler ite ringten dışarı attılar. Genevieve olanı biteni dikiz deliğinden izlemekteydi. Fazlaca kaygılandığı söylenemezdi. Sevgilisi nakavt olmuştu. Joe için hiç kuşkusuz hayal kırıklığıydı bu sonuç ve Genevieve sevgilisinin bu duygusunu paylaşmaya hazırdı. Ama hepsi o kadar. Hatta bir bakıma memnun bile olmuştu kız. Oyunun ihanetine uğramıştı Joe. Dolayısıyla sevgilisi artık bütün bütün Cenevive kalacaktı. Nakavtın nasıl bir şey olduğunu Jo'nun ağzından birkaç kez dinlediği için bir kez nakavt olan sporcunun bunun etkisinden kolay kolay kurtulamadığını biliyordu. Birkaç kişinin bağırarak doktor çağırdığını duydu. Ve ancak o zaman durumun ciddiyetinden korkmaya başladı. Jo'nun hareketsiz bedenini iplerin arasından geçirerek setin üzerine indirdiler. Biraz sonra da Jo dikiz deliğinin görüş açısı dışına çıkarak gözden kayboldu. Arası çok geçmeden soyunma odasının kapısı ardına kadar açılarak içeri bir sürü adam doluştu. Adamlar kollarında taşıdıkları Jo'yu kirpas içindeki döşemeye boylu boyunca yatırdılar. Jo'nun yardımcılarından biri dizlerinin üstüne çökerek onun başını dizinin üstüne aldı. Bu adamların hiçbiri Genevieve'in orada bulunuşuna şaşırmış görünmüyordu. Genevieve yaklaşıp Joe'nun yanı başına diz çöktü. Joe'nun göz kapaklarıyla dudakları aralıktı. Islak saçları perçem perçem yüzüne yapışmıştı. Genevieve onun elini avuçları arasına almak için kaldırırken elin ağırlığı ve cansızlığı dolayısıyla korkuya kapılarak Hızla başını kaldırıp Joe'nun yardımcıları ile odaya doluşmuş öteki adamların yüzüne baktı. Biri dışında hepsinin de yüzlerinde korku okunuyordu. Korkmuş görünmeyen adamsa alçak sesle durmadan küfür ediyordu. Genevieve başını çevirince hemen yanında ayakta duran Silverstein'i gördü. Onun da korktuğu anlaşılıyordu. Silverstein bir elini kızın omzuna koydu, duygudaşlığını belli etmek istercesine hafifçe sıktı. Bu duygudaşlık girişimi Cenevivi daha beter korkuttu. Birden beyni uyuşur gibi oldu. Odaya yeni bir adamın girişiyle ortalık hareketlendi. Yeni gelen hemen sert bir sesle sağ sola çıkışmaya koyuldu. Çıkın dışarı, çıkın, odayı boşaltın diyorum size. Odadakilerin bir kısmı itiraz etmeden çıktı. Yeni gelen sert bir sesle sordu Cenevivi'ye. Sen de kimsin? Hemen ardından da, aa bu bir kızmış yahu diye ekledi. Cenevi ve kılavuzluk etmiş olan genç, tamam, tamam o kalabilir, nişanlısı oluyor dedi. Yeni gelen bu sefer Silverstein'e dönerek bağırdı. Ya sen? Silverstein, alttan alan bir tonla ben beraberim onunla diye cevap verdi. Cenevi ve kılavuzluk etmiş olan genç kızın patronudur, o da kalabilir zararı yok diye müdahale etti. Yeni gelen homurdanarak yere diz çöktü. Joe'nun başını hafifçe kaldırarak eliyle yokladı. Yerine bıraktı ve yine homurdanarak ayağa kalktı. ''Bu beni aşar.'' dedi. ''Hemen bir ambulans çağırtın.'' O andan itibaren Genevieve'in çevresinde olup biten her şey ona bir düş gibi geldi. Belki de bayılmıştı. Kim bilir. Yoksa Silverstein ne diye onu koluyla sarmalayıp destekleyecekti? Bütün suratlar havada yüzer gibi ve bulanık görünüyordu. Kulağına bölük pörçük konuşmalar çalınıyordu. Kendisine kılavuzluk eden genç, gazete muhabiriyle ilgili bir şeyler söylüyordu. Silverstein'in çok uzaklardan gelen sesiyle kendisine ''Şimdi de adini geçireceksin gazetelerde'' dediğini duydu ve nasıl olduğunu kendi de bilmeden oradan bir yere ayrılmayacağını belirtmek için başını itiraz yollu salladığını fark etti. Az sonra odaya yeni yüzler doluştu. Genevieve, Joe'nun Branda'dan bir sedyeye yatırıldığını, kaldırılıp götürüldüğünü gördü. Silverstein, onun sırtındaki uzun pardesünün düğmelerini ilikledi, yakasını kaldırıp yüzünü örttü. Yanaklarında gece serinliğini hisseden Genevieve, başını kaldırıp bakınca soğuk soğuk parlayan yıldızları gördü tepesinde. Ambulansın içinde bir köşeye ilişti. Silverstein, onun yanına oturdu. Joe da oradaydı. Hala sedyede yatıyordu. Çıplak bedenini battaniyelerle örtmüşlerdi. Mavi üniformalı bir adam, sevecenlik dolu bir sesle usul usul kendisine bir şeyler söylüyordu. Ama Genevieve onun ne dediğini anlamıyordu. Atların gece karanlığında yankılanan toynak sesleri arasında sarsıla sarsıla bir yerlere gidiyordu. Bundan sonra algılayabildiği ilk şey güçlü bir ışık, insan sesleri ve iodoform kokusu oldu. Burası hastane olacak diye geçirdiği içinden. Şuradaki ameliyat masası şunlarda doktor Joe'yu muayene ediyorlardı. Doktorlardan biri, kara sakallı, karagözlü, ecnebiye benzeyen biri ameliyat masasının üzerinden doğrularak yanındakine, "Böylesini de hiç görmemiştim bugüne kadar." dedi. Kafatasının arkası tamamıyla harap olmuş. Cenevinin alev alev yanan dudakları kurumuştu. Düğümlenen boğazıysa fena halde acıyordu. Peki ama niçin ağlayamıyordu? Oysa ağlaması gerekirdi. Mutlaka ağlaması gerektiğini düşünüyordu. Gördüğü düşte tam o sırada yeniden sahne değişti. Ladi de oradaydı şimdi. Daracık ameliyat masasının bir yanında kendisi, diğer yanında Ladi duruyordu. Ve Ladi hüngür hüngür ağlıyordu. Oradaki adamlardan biri ölüm koması. Gibi bir şeyler söyledi. Bunu söyleyen o ecnebiye benzettiği doktor değil, bir başkasıydı. Kimin söylediği umrunda değildi. Acaba saat kaçtı? İçinden geçen soruya sanki bir cevapmış gibi ağırmakta olan günün soluk aydınlığını gördü pencerede. Ben de bugün evlenecektim, dedi diye. Ameliyat masasının öbür yanından Joe'nun kız kardeşinin, ''Söyleme, ne olur söyleme.'' diye feryat ettiğini duydu ve kızın yüzünü elleriyle kapayarak yeni baştan hıçkırmaya başladığını gördü. Demek ki yaşamındaki her şeyin üstüne, halılarında, mobilyalarında, yeni kiralanan minicik evinde buluşmaların, gezmelerin de yıldızların altında geçirilen haz dolu saatlerin de kendini sevgilinin kollarına bırakmanın verdiği doyulmaz heyecanın da sevmenin ve sevilmenin de her şeyin üstüne böylece bir anda sünger çekilmiş oluyordu. Hiçbir zaman anlayamadığı oyunun ona ettiği oyundu bu. Oyunun fendi karşısında ağzı açık kala kalmıştı Cenevif. Erkeklerin ruhunu pençesine alan, pençesine aldığı erkekle oynayıp, sonra ona ihanet ediveren, onun uğrunda canlarını tehlikeye atan erkeklerin kanını tutuşturarak, tehlikeden tehlikeye atılmalarına neden olan, kadınların erkeklerini ellerinden alıp, Dilediği gibi gönül eğlendirdikten sonra erkekten kalan artıkları alay edercesine kadınlarının önüne fırlatan, kadınların kısmetine sadece erkekleri için saçlarını süpürge etmek, erkekleri için didinmek, erkeklerine çocuk doğurmak, erkeklerinin huysuzluklarına katlanmak düşerken, erkeklerin el emeklerinin ve alın terlerinin ürünlerini acımasızca sömüren, erkeklerinin yüreklerine taht kurmuş şu müthiş oyunun fendi karşısında afallamış kalmıştı. Silverstein, iskemleden kalkması için ona yardım ediyordu. Gördüğü düşün uyuşturucu etkisinden hala sıyrılamamış olan Genevieve, gözü kapalı itaat etti ona. Silverstein, onu kolundan yakalamış, kapıya götürüyordu. Lady, ağlamaktan kızarmış kederli gözlerini Genevieve dikerek, ''Bir kerecik onu öpsen ne olur sanki?'' diye hıçkırdı. Genevieve uslu uslu itaat ederek cansız bedenin üzerine eğildi ve dudaklarını, sıcaklığını henüz yitirmemiş dudaklara bastırdı. Kapı açıldı ve Genevieve bitişik odaya alındı. Odanın ortasında dikilen Bayan Silverstein'in karşısında buldu kendini Genevieve. Kadın onu öyle erkek giysileri içinde görünce gözlerini öfkeli öfkeli kırpıştırmaya başlamıştı. Kocasının yalvaran bakışlarına aldırış etmeksizin, Acımasızca hemen açtı ağzını yumdu gözünü bayan Silverstein Ne dedim idi sana ben he ne dedim idi Kendine buldun bir kavgacı Şimdi ise adin düşecek bütün gazetelerde Erkek elbiseler giyinip gitmiş bu kız profesyonel boks maçında Seni gidi ufaklık fahişe seni Seni gidi şirfintiz seni Ne var ki gözyaşlarıyla boğazı düğümlenen kadın daha fazla konuşamadı Şişman kollarını iki yana açtı, o hantal, gülünç gövdesiyle paytak paytak yürüyerek genç kıza yaklaştı. Onu kollarının arasına alarak derin bir ana şefkatiyle sıkı sıkı bağrına bastı. Bir yandan yüreğinden sel gibi akan sevgiyi dudaklarından dökülen anlaşılmaz mırıltılarla dile getirmeye çalışırken, bir yandan da ağır ağır iki yana sallanarak tombul eliyle hiç durmadan, Ceneviv'in omzunu tapışlıyordu. Kitabın sonu. Yeni kitaplar için kanala abone olmayı ihmal etmeyin lütfen.